Bismillahirrahmanirrahim Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün namazlardaki seyir secdesi konusu üzerinde duracağız. Allah nasip ederse Bundan önce, önceki derslerde mezhepleri teker teker anlatmıştık. İşte bir giriş konuşması yaptık. Sonra her bir mezhep kendi görüşlerini anlattı. Sonra bir toparlamaya fırsat kalmadan süre bitti. Sorular da yeteri kadar e, cevaplandırılamadı çünkü vakit yetersizliğinden dolayı. Bu defa bir metot değişikliği düşündük. Konuları ayet ve hadis merkezinde ortaya koyalım. Her bir hadisin sahasıyla ilgili olarak hangi mezhebin ne düşündüğünü anlayalım ki bir şeyin izleyiciler de bir mantık oluşturabilsinler. Ondan sonra yani önce ayet sonra hadis. bir şey yapayım. Evet. <gülüyor> e, sonra da mezheplerin görüşleri. Bu arada izleyicinin zihninde bir fikir oluşur. Çünkü bu e, bağlantıyı kuramadığınız zaman izleyici niye uyacağını bilemiyor. Ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala'nın hani sık sık burada tekrarlıyoruz. Namaz konusunda zikre vurgu yaptığını görüyoruz sürekli. İşte Fe ve ile qadayt musallate fekurullah kıyamen ve qu'uden ve ale cünubih ve ale cünubikum. Namazı kıldığınız zaman Ayakta oturduğunuz yerde ve yanların üzerindeyken Allah'a zikredin. İşte şeyde bu Nisa Suresi 103. ayet. Bakara 239'da da, Bayin kiftüm ferijaren a urqbanen, feida emin tum fethurullah'e kema ulemakum. Korkarsanız yürüyerek ya da bilinli olarak namazınızı kılın. Ama güvene kavuştuğunuz zaman Allah'ı Allah'ın öğrettiği gibi zikredin. Ya da işte Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın emrettiği وَاَقِمُ السَّلَاةَ لِذِكْرِ O namazı benim zikrim için kıl. Ayeti. Sonra bir de Ankebus Suresi 127 miydi? Şeyde ''Utlu mâ uh'' 127 miydin bana? 45, şey 45 mi? Ankebut 45. 45. 45. ayet. Tamam. Şuradan bir şey açsana. Ankebut 45. <gülüyor> evet. 29. sure Ankebut 45. ayet 400. sayfa. Şimdi ''Utlu Ma'urhye ilek mineral kitap bu kitaptan sana ne vahyedilmişse ona uy. şimdi utlu kelimesi oku diye tercüme ediliyor ama o zaman yeterli olmuyor çünkü tilavet bir bir şeyin arkasından gitmek yani okuma'nın da tabi anlayacaksın ki arkasından gidesin okuduğun ayeti okuduğun ayet anlamıyorsan tilavette bulunmuş olmaz ona tilavet denmez. Mesela şeyde de Şems suresinde ne diyor Allahü Teala? Vel kameri iza tala. diyor. Vel kameri iza E şimdi tilavete okuma manası verirseniz güneş şey ay güneşi okuduğu zaman diye mana vermek gerekir değil mi? Yani güneş ay güneşi takip ettiği zaman Güneş batar, arkasından ay, ay doğar. Güneşin batıp, arkasından ayın doğduğu gün ayın 14'üdür evet, En e, şey, ışığın en tam olduğu zamandır. İşte onu takip ettiği zaman aya. Dolayısıyla utlu kelimesi, uyumak anlamına gelir. Utlu ma uhiye ileyke min rabbik. Sen Rabbin'den sana indirilen neyse ona uy. e, uymak için okuyup anlamak gerekir yani. Allah'ın indirdiğine uymak nasıl olur bilmeden? Mümkün değil değil mi? Dolayısıyla okumak, yani okumak uymanın bir sebebidir ama bu defa tilavet dediğimiz zaman hemen uyma ya da anlama değil, işte adam çok güzel Kur'an tilavet ediyor. Kur'an ne dediğini anlıyor mu? Yok şimdi, Türkiye'ye gelen Araplar, şimdi şu anda da bir arkadaşımız var, ee, iki gün önce bana dedi ki, yani, daha yeni geldi Türkiye'ye burada çalışıyor, iki gün önce dedi ki, nasıl anlayamadım dedi, camilere gidiyorum, imamlar çok güzel Kur'an okuyor, iki kelime Arapça bilmiyorlar, yani nasıl olur? Bugün bu, bu burada bu meseleyi müzakere ederken arkadaşlarımızdan birisi söyledi kim söyledi? Mesela giderim şeye İngiltere'ye mesela adamın birisi şahane Türkçe şarkılar söylesin. Sen mi demiştin ha? <gülüyor> Türkçe şarkılar söylesin, şiirler okusun. A hatta bir takım Türkçe metinleri tam bir şey edasında bir hatip edasında büyük bir top topluma hitap eder hani milletin karşısına çıkıp Kuran okuyorlar ya şahane çok güzel böyle adam çıksın bir Türkçe metinle bir topluma hitap etsin siz de onu dinlersiniz dinledikten sonra ona bir şey sormak istemez misiniz? sorduğunuz zaman ben Türkçe bilmem dese ne yaparsınız? şok olursunuz değil mi? işte Araplar da şok oluyor Allah Allah diyorlar ve şaşırıyorlar gerçekten ya bu insanlar bu kadar güzel Kur'an okuyor da, niye iki kelime Arapça bilmiyorlar? İşte bu tür Kur'an okumaya tilavet denmez. Buna zikir de denmez. Yani zikir, tilavetin sebebidir. Yani e, zikir ne demek? Zikir onu anlayıp kafaya yerleştireceksin. Kafaya yerleştirdikten sonra uyuyacaksın, o da tilavet olacak. Peki Adam diyor ki ben zikir yapıyorum diyor. Ne yapıyorsun? Tesbih alıyor, Subhanallah, Subhanallah, bin kere Subhanallah diyeceğim. Peki Subhanallahın manası ne? Ya e, bu zikirdir. Ne? Tamam da doğru zikir ama anlamını bilmezsen zikir olmaz ki. Buna zikir demmez çünkü kafana yerleştireceğim bir bilgi olması lazım. Yani Subhanallah tabii ki zikirdir yani allah Teala'nın bir eksiği, kusuru yoktur. Ya Rabbi sana boyun eğerim bundan daha güzel zikir olur mu? Tabi ki zikirdir ama anlamını bilirsen zikirdir. Sonra tutarlar bin kere diyeceksin. Anlamını bilsen de birkaç taneden sonra artık anlamını sen düşünmez olursun. Hı? Hızlı okudu zaman Sübhanallah olmaz zaten. Evet olmaz. Orada ne tamamladın mı ona bakıyor allah Teala yani ben nasıl bir zikir yapıyorum, onu düşündüğü yok. İşte bazılarda sen namaz kılıyor. Kaç lekat namaz kıldığına bakıyor. Peki o namazın içerisinde zikir yapıyor musun sen gerçekten? O senin namazın namaz oluyor mu? Dolayısıyla bunu çok iyi anlamamız lazım. Bak ''ütlü mâ uhiye ileyke min rabbik'' ''Rabbinden sana indirilene'' ''uy'' ''minel şey, yani, <tihil> kitabı'' <assim eder> öyle bir ayette var. <gülüyor ơi> ''Utlu mâ uhi eleyke minel Kitap ve akîm sala Bu kitaptan sana indirilene uy ve namazı tam kıl. Peki inna s-salâte anil fahşâi vel munkar'' ''Namaz kişiyi fuhuştan ve çirkin şeylerden uzaklaştırır.'' Niye uzaklaştırır? Çünkü orada okuduğun ayetler oradan öğrendiğin şeyler sana bilgi verirsen o bilgiyle Uzaklaşırsın. Yoksa namazın sopası yok, sen bir yerde gidip gelip çeksin, geriye alsın falan. Ve çirkin şeylerden uzaklaştırır diyor. وَلَذِكْرُ ekbar. <gülüyor> Şurası kesin ki en büyük olan Allah'ın zikridir. Yani ne demek Allah'ın zikri? İşte Allah'ın zikri Kur'an, esas olan budur yani. Namaz esas değil, esas bu. Namaz bunun için kılınır. Namazı tam kıl diyor o kesin yani namazdan taviz veremezsin o başka bir şey ama Cenab-ı Hak'ın Musa aleyhisselama selamı akimiz salateli bu namazı benim zikrim için kıl yani namazdaki sebep de zikirdir yani yani bir Kur'an eğitiminden geçiyorsun zorunlu olarak Allahü Teala'nın karşısına çıkıyorsun abdest alıyorsun ne ne demek bu abdest alma bir ön hazırlık bu insana psikolojik bir şey yapar etki yapar. Ondan sonra bir, bir yöne yöneliyorsun. Sonra başka şeylerle konuşmayı konuşmadan, hiçbir şeyle konuşmadan doğrudan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu düşüncesiyle Allah'ın sözlerini anlamaya çalışıyorsun. Peki hem Allah'ın huzurundasın hem Allah'ın sözlerini anlayacaksın. Diyorsun ki ey Yekane Ubudu ve Yekane Estağ. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız, yardım yalnız senden isteriz. E şimdi bunu sen zihnine yerleştirdiysen ondan sonra çıkıp da bir, birisinin peşine düşüp gitmezsin. Birisinden efendim bu adam beni kurtaracak diyemezsin. Kurtarıcılar, Mehdiler, İsa'lar falan filan böyle saçma sapan uydurma inançların peşinde koşamazsın. Ben yalnız Allah'ın konuyum dersin. Bilmem şahsi maneviler falan filan böyle saçma sapan şeyler ortaya çıkarılıyor yani sihirli kelimelerle insanların zihinlerini karıştırmalar. Bunların peşine gidemezsin. Allah Allah'ın emrine uyarsın. Ama eğer birileri Allah'ın dinini kullanıp sizi kendisine kul etmek istiyorsa bu dediklerimizi asla söylemez. Kur'an anlayın demez. Anlarsan ağlayarak okuyun der evet. Ağlayarak okuyun der. Efendim der. İşte bu, böyle dat mı çıkarılır ya? Bunun bir şey şeyi var. Yahu bunu sen bir metre uzattın, dört metre olacaktır. Fransa'dan bir aile buraya geldi. Bir camide hemşerileri görevliymiş. Gittim diyor. Kendi aralarında diyor, tartışlıkları şeye şahit oldum diyor. Yani Karamanlı iki tane, kimlerde Karamanlı? İki tane din görevlisi diyor camide büyük bir camide ee, işte Kur'an-ı Kerim hangi makamda okumak lazım işte hangi sesle okumak lazım işte burada okurken e, şey işte, mikrofon ayar nasıl olmalı falan filan şaşırdım kaldım diyor ya bunlar neyle meşgul şimdi o işin bu uğraştığınız zaman mana kayboluyor. Şimdi öyle bir şey olacak ki o kişi kendisini dindar hissedecek ama onun manasını anlarsa senin peşine gelmez. Size i̇şte şimdi burada Allahü Teala diyor ki asıl büyük olan Allah'ın zikridir diyor. Yani Kur'an namaz da zikir içindir. Okuduğunuz zaman da o her defasında bu. Ondan sonra. Yani aman Kur'an niye? Çünkü rüya secdede zikir yapıyorsun, Subhan Rabbi al-Ala diyorsun, en yüce Rabbimin e, Rabbime ben boyun eğerim diyorsun. O zaman başka bir şeye boyun eğmemen lazım. Bunu kafana yerleştirmen lazım. Subhan Rabbi al-Azim diyorsun. Ben büyük Rabbime boyun eğerim diyorsun. Başka bir şeye boyun eğmemen gerekir. Yani asıl hedef bu zikre ulaşmaktır. Zihinde o bilgiyi sürekli uyanık tutmaktır en niye 5 vakit namaz Çünkü o iki iki vakit namaz arasında bir sürü meşguliyetlerin olacak seni o zikirden uzaklaştıracak Onun için öğle ile iki, ikindi de ikinci ile akşamda akşamda yası da o aradaki kayıpları telafi edeceksin Ondan sonra Vallahu aleytasınaun Allahü Teala ne yaptığınızı çok iyi bilir şimdi burada tüm e, şey dikkat zikirlerde zikir, zikre yoğunlaşıyor Peki <gülüyor> namaz kılarken seyir de bulunuyorsunuz. Seyir ne demek? Unutmak demek değil mi? Yani ne yaptınız? O anda o zikirden uzak kaldınız. Zikir hatırlamaktır. Seyir zikrin tam tersidir, değil mi? Şimdi namazda zihninin sürekli uyanık olması gerekirken unutuyorsunuz. Unutuyorsunuz. Öyleyse bu namazda işlenmemesi gereken bir suçtur. Yani sehir zikrin bir gereği alsın. Sehir secdesin. Evet. Zikir yapman gerekirken namazda zikir yapma. Yani kafa sürekli uyanık olacak. Sürekli şuurlu olacaksın. Onun için lütfen yani okuduğunuz ayetlerin mealini bilin. Alın Kur'an'ı kerimenizi okuyun böyle. Bir taraftan metne, bir taraftan mealine bakın ok. Allahü Teala seni emrediyor. Asıl mesele o çünkü velizik rullaye ekber diyor allah Teala. Esas esas asıl konu. O. Şimdi namazını kılarken unuttun. Yapmaman gereken bir şey yaptın. O zaman Allahü Teala'nın Kur'an'da koyduğu bir kural var. Ne diyor? ''Ve ceza-u seyyiyetin <gülüyor> seyyiyetün misluhâ'' Yapılan bir seyyyenin yani kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. O ne de, niye kötülük? Çünkü zikir halinde olman gerekirken unuttun. Yani kendine, kendini kontrolden çıkardın. O zaman bunun cezasını görmen lazım. Ondan dolayı Allahü Teala şeyde diyor ki, bir genel hüküm olarak ee, Keif suresinin 24. ayetinde ata 23. ayetinden de okumak lazım. Ve la tequlann li şeyin in fa'ilun zalikahda. Hiçbir şeyi ben bunu yarın yaparım deme. Niye yap niye yarın yaparım demeyeceksin? Çünkü sen bir kul olarak şunu bilmek zorundasın. Yani her zaman zikir olacak ya kaf kafanda. Bileceksin ki benim yapacağım bir şeyin bütün şartlarını, imkanlarını Allah hazırlarsa yaparım yoksa yapamam. Yani ben bir tercihte bulunurum. Allahü Teala o tercihimin gereğini yaratırsa o da tercih eder de yaratırsa o iş olur. Yoksa olmaz. Yani ve ma ne illa en yeşa Allahu rabbil alemin. Sizin bir şey yapmanız ancak alemlerin yani bir şeyi tercih edip yapmanız ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın da tercih edip yapmasıyla gerçekleşebilir. Bu iş böyleyse ben bunu yarın yaparım deme çünkü o konuda yetkili sen O konuda yetkili Allah Teala. Allah'ın onayı olursa ancak olur. Şimdi şöyle düşünün bir iş yerinde iş yeri, bir karar alacaksınız kendi yetkinizde olmayan bir hususta ben bunu yaparım diyorsunuz. O zaman o yetkili sizin böyle dediğiniz duyduğu zaman ne yapar? Sen ne konuşuyorsun der ya. Sen kim oluyorsun da bunu böyle söylüyorsun? Ama desek, deseniz ki tamam ben bunu yetkili kişiye ulaştırayım. E o da onaylarsa yaparım. O zaman yetkili duyduğu zaman nedir? Tamam. Onaylıyorum ya da onaylamıyorum der, tamam mı? İşte <gülüyor> Cenab-ı Hak da bu şekilde yani ee, şeyde Kasas Suresi'nin 48. ayetindeki 28. sure. 48 galiba 48 değil 68. 68. Ya ben bunlar bu rakamlar hep böyle şey yapıyor. Bu şey bir, bir reset yapmak lazım zihnimde. Bu rakamlar <gülüyor> karışıyor. <gülüyor> 48 68 birbirine karışıyor bu. Şimdi diyor ki Allahü Teala. Varab bu kıyahluku ma yisha ve Rabbin şey haline getir, tercih tercih ederek şey haline getirdiğini yaratır. Tercih ederek şey haline getirdiği demek de ölçüsünü belirlediği onu yaratır. Peki makanı lehumul khiyaratu onların tercihlerin tercih hakları olan konulardan. Bizim tercih hakkımız olan konulardan şunu tercih edeceğim deriz. Allah Teala da onu şey haline getirirse ona yaratır. E o da tercih ederse tabii. Kendisi tercih ederse. Dolayısıyla yani aynen bir iş yerindeki gibi evet ben bunu yetkiliye Onaylarsa yaparız. Bizim de hayatımızda her şey ancak Cenabı Hakk'ın onayıyla olur. Ondan dolayı biz herhangi bir şey için inni failün de diyemeyiz. İlla inşallah deriz. Yani Allah da tercih eder de yaratırsa tamam. Aa, bu bu nedir? Bu tam bir zikirdir. Yani çok sayıda ayetin gereğidir bu. Tam tamına bir zikirdir. Peki bunu sürekli aklımıza tutmamız gerekiyor. Ama ondan sonra diyor ki Allahü Teala, "E unutabilirsiniz. Ve kur Rabbeke izeneseete." Unuttuğun zaman da hemen Rabbinin emrini hatırlatıyor. Unuttun mu Rabbini zikret. Çünkü Unutmak suç olur. Zikirle onu, e, o cezayı onun, onun cezasını karşılamış olursunuz. Yani sen aslında zikir bir seviye değildir ama sana senin açından ikinci bir yani bir şey daha yapman gerektiği için yani hazır işte yapmıştım bitti yok böyle şey yok eksik yaptın tamamla bak. Ona tekrar vakit harcadığın için senin senin açısından bir sıkıntı olur o. Dolayısıyla unuttun, bunun cezasını çekeceksin. Şimdi bu sebeple belki biraz unut uzatmış gibi oluyorum ama buradaki bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden seyif secdesi yapıyor? Niye başka bir şey yapmıyor da sehiv secdesi yapıyor? Çünkü bak bir de şu var yani onu da eksik bırakmış olmayalım da o eksiği tamamlamak yetmiyor tamam mı? Yani şöyle diyelim bir adamın camını kırdınız onun camını taktırdığınız zaman verdiğiniz zarar giderildi de o kırılmasıyla takılması arasında geçen süredeki sıkıntıları ne oldu? Bu da senin bir şey değil zaten verdiğin zararı giderdin. Ama sana ayrıca bir ceza verilmesi lazım. Bir can parası daha istenir senden. Onun için Allahu Teala diyor ki bak Bakara 194 olması lazım. Temeni ate aleykum fa'tedu aleyhi bir <gülüyor> misli ma tedaelekum. Kim sizin sınırınızı aşarsa siz de sizin sınırınızı aştığı kadar onun sınırını aşın diyor. Yani geldi sizi sınırınızdan bir kilometre içeriye kadar sürdüler haksız yere. O zaman sen güçlendiği zaman onun sınırından bir kilometre ötesi sürüp o bir kilometreyi alma hakkına sahipsin. Buna size şunu örnek vereyim. Biliyorsunuz Mekke'den Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar sürgün edilmişlerdi. Yani yaşama imkanları ellerinden alınmış, onların evleri alınmıştı. Dolayısıyla bu kişiler onları Mekke'den uzaklaştırdıkları için onların Mekke'ye geri gelip evlerine oturmaları o tarafa onlara ceza değildir. Onlara ceza olması için bunlar Mekke'ye geri geldikten sonra bu defa onları sürmeleri lazım. Ondan dolayı da Tevbe suresinin 5. ayetinde Allahü Teala Feyden hani o çıkanlar çıktı 4 ay bir süre tanındı. 4 ay içerisinde Mekke'yi terk edin beyler. Terk edin çünkü siz bu sizin cezanız hakkı. Yani 4 şu camı taktır 4 ay içerisinde var, bir cam parası daha ver. Demek gibidir. Şimdi bunlar ne dedi? Feyden Feyden selehül Yani bunların can güvenliği Ol, olan 4 ay bittikten sonra Mekke'den çıkmaları lazım. Taife gitsin nereye gidiyorsa gitsin. Faktulul <gülüyor> müşrikîn bu müşrikleri öldürün diyor. Haythu <gülüyor> vece'tumûhum bulduğunuz yerde. Niye? Burayı burayı terk etmeleri lazım artık. Mekke'de kalamazlar. Madem onlar sizi buradan çıkardılar. Şimdi tabii bu sistemleri ortadan bu sistemleri düşünmediğiniz zaman, Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bakmadığınız zaman tutar Mek Mekke'nin girişine yazarsınız. Müslüman olmayanlar giremez. Ulan Allah'tan korkun ya. Ya o ay o, o ayetin bir üstünde bu yasak sözleşmeyi çiğnemeyenleri bağlamaz demiş. Ya, onlar da müşrik olarak orada kalıyorlar. İşte şimdi aynı şeyi buraya şey yapalım. Uygulayalım. Siz namazınızda sürekli zikir halinde olmanız gerekirken unuttunuz. O zaman o unuttuğunuz yeri bir kere, yani kırdığınız cam bir kere taktırın. O eksiği tamamlayın. Tamam. Bu yetmez ki, bir cam parası daha gerekir. İşte o bir cam parası yerine de iki tane secde yapmış Rasulullah Yani, وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ Önce o eksiyi gideriyorsun, sonra Rabbini zikrediyorsun. Yani o, o zikri tamamlıyorsun oradaki eksiği sonra ayrıca zikrediyorsun. Böylece Şimdi hakikaten Allah'ın Resulü'nün bakın dikkat ediyor musunuz? Sehiv secdesinin arka planında neler var? Basit bir olay değil. Yani o eksiği bir tamamlayacaksın sonra da ilave yapacaksın. Şimdi bu açıdan olaya baktığımız, sizin söylemek istedikleriniz var mı bu arada? Var mı böyle? İstersi yok kapalı kapalı kapalı kapalı konuşmak caiz değil. Demir hocamla beraber müzakere etek ve özellikle bu hadisede de zikir ifadesi çok geçiyor. Zikir kelimesi ne vurgu yapıyor? Hatırladığınızda. Zihnimizde zikir geçiyor. Evet. Çünkü niye yani namazda sürekli zihniniz uyanık olacak. Bu şey yapmayacaksın çünkü Allah'ın ayetini anlamak için namaz kılacaksın. Unuttuğunuz. Şey, evet. bir size hatırlattığı zaman mesela aynı, aynı şekilde idale kavnaştı diye geçiyor orada. Da. Hatırlattığı zaman. Hatırlattığı da. zaman. Evet yani işte wet kurab bekidene de zaten bu genel bir evet. kural. Evet. Orada bir şey sebebiyle söyleniyor ama genel bir kuraldır. Önce o eksik tamamla sonra arkasından iki secde daha yap. Yani önce şu camı taktır, bir cam parası daha ver. Yani ne oldu şimdi? Müslümanlar Mekke'yi aldılar ama öyle Mekke'yi al o insanlar orada kalsın değil. Bu insanlar sizi burada yaşatmadıklarına göre siz de bunlar orada yaşatmayacaksınız. Çünkü Rasulullah'a öl öldürme kararı almışlardı ya. Öyle mi? O zaman 4 ay size süre. Burayı terk ettiniz ettiniz etmediyseniz bizde sizyödür. Ama onlara bir açık kapı. Eğer Müslüman olursanız namaz kılarsınız, ikat verirseniz kalırsınız. Buradan öyle bir genel manada çıkabilir hocam cümle yani hatırlatma olayında yani her konuda da bu manada çünkü yakkanahu nas? Yakkanahu diyor ifadesi geçiyor. Ve Rasulullah'ın yaptıklarıyla mesela bu genel prensibi karşılaştırırsak. E birebir uyduğunu göreceğiz. Zaten o birebir uyumu olmazsa onun, ya biz hadisi anlayamamışızdır. Bu olabilir çünkü bir hadisleri anlamak kolay bir şey değildir. Çok, çünkü Kuran'dan çıkarılan hikmetlerdir. Ya da Resulullah'a bir söz iftira edilmiş olur. Evet. Evet. Peki şimdi <gülüyor> şöyle bir şey yapalım. Önce biz e, seyir secdesi ile ilgili hadisleri okuyalım. Sen mi okuyacaksın? Hocam. Okuyacağım. Hocam buyur. Tamam. Evet şimdi Enes Hoca hadisleri okuyor. O hadisler üzerinden değerlendirme yapacağız. Yani de mezheplerin mezhepler üzerinden araştırmayan arkadaşlarımızda ben o hadisle ilgili bu mezhep ne diyor, mezhep ne diyor diye soru soracağım. Tamam mı? Böyle yapayım ki dinleyenler tam iyi kavrayabilsinler meseleyi. Hadislerde ıııı e Kişin başında unutmak var. Yani, yani isyan başını, var. Unutmak var. <gülüyor> Ama unutularak yapılan e, dört iş var. Dört çeşit iş var. Bunun hapsinde seydisef yapıyor. Unutularak yapılan dört tane iş var. Neler onlar? Birincisi namazı eksik yapmışsa. Bir, namazı eksik yapmış. Hı. Eksik yaptığı zaman ne yapıyor? Seydisef yapıyor. Eksikini Yok, tamamlıyor. Eksikini tamamlıyor. Bak bu çok mühim arkadaşlar. Yani o basit, basit örneği lütfen unutmayalım. Biri sizin camınızı kırdıysa camı tam, camı taktırmakla cezalandırılmış olmuyor. Bir cam daha verecek. Şimdi eksik yapıyor, eksiyi tamamlıyor. Evet evet. O yetmiyor. Biri seyir -sev Bir de sezevi. Bir de yapıyor. Evet, evet. Hadislerden biri, biri bu. Evet. İkincisi fazla yaptığında, fazla namaz kıldığında da şey <gülüyor> sezevi yapıyor. Niye? Yapacağım. Çünkü orada da yapmaması gereken iş şey yapıyor. Hı -hı. Çünkü şeylerde fazlası da olmaz, eksiği de olmaz. Neyse o. Fazla yapmaya da hakkın yok. Yani. Evet, evet. Orada da o fazla yaptığı zaman da ee, evet sadece seyif secdesi yapıyor, bir şey yok. Orada bir o, çünkü orada bir ee, eksik e, tamamlayacağı bir eksiklik yok. Evet. Yani kırdığı bir cam yok. Üçüncüsü bu teşehhüdü evveli unuttuğunda ya bu sadece unutmasına karşılık evet. yapılıyor yani evet. <gülüyor> yani unutunda. Yani zikri eksiltmiyor ama o unutmasından karşılık fazlalık yaptığı için ve kudrat <gülüyor> bek iddanesi giriyor. Sadece <gülüyor> unutmaya karşı. Dördüncüsü evet. bir şeylik var mı? bu. 1. teşehhüdü yapmadığında. Bir ya sefer yüksek sesle konuş. Duyuyor duy musun? Yani 1. teşehhüdü yapmadığında hani onu telafi etmiyor. Sadece sevşenzisiyle. Hükmün sayılmadı hiç şey miydi pek? Tamam o, o o hadisler geldiğimiz zaman tamam. konuşalım onu olur mu? Ben şimdi genel bir Yok yok hadisleri okumadık. Hadisleri okuyacağım sonra. Hadisleri okuduğumuz evet. zaman onu söyleyeceğiz. Dördüncüsü, inde şek kif salat yani şübhen denildi. Namazda şüphe edildiği zaman Hı -hı. evet. Dört şimdi hadisleri tekrar tekrar okuyayım. İstesen siz tercüme edin yoksa ben ben aşam birinci bu namaz eksik yapmış sonra eksikini tamamlamış sevveseydisiyle bitirmiş bu hadis şöyle sallallahu aleyhi sallam salatel aşıyı salatayil aşıyı yani öğlen ve iki namazın ikisinden birini kılmış. iki reket de salam vermiş pekamerasın salam verdikten sonra çıkmış mescidin önünde bir tane ağaç varmış gelmiş, ağaca elini koymuş, orada durmuş. Muslim'in bir ayetinde evini gitti diyor. Fedekalel hücrete diyor. Evine girmiş. Sonra Zulyedeyn adında bir sahabe demiş ki enesite ya Resulallah emkasuret salar. Şu edbare sujud ayetini sana. Evet, evet, sen bir hadis oku. Ben şimdi bir ayete zihirim takıldı da onu bulabilmek için. Tercüme değil mi? Şey ya, sen hadisimde oku sallallahu rasulullah aleyhissalatu vesselam ihda salatayil Evet, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarından bir tanesi. Asri dediğimizde Araplarda Hı. öğlenden itibaren başlayan vakitte asri deniyor ki genellikle biz akşamüstü falan ifadesini kullanırız ya. Yani öğlen namazı ile ikindi namazı. Salatay dediği için öyle iki ikinden, bu ikisinden bir tanesinde rekateynün sünnetü selâme sünneti iki rekat namaz kılıyor Resulullah. Hı. Ya yani <gülüyor> selam veriyor, evet. Sünna fi mescid. mescidin önünde bir ağacın yanında duruyor. Fawda alayha. Ya o şeyinde yani ağacı temyem de. Şey tahta parçasına ya da odun parçasını diyelim şey yapıyor. Elini oraya koyuyor, evet. Vafiim ve Ömer radıyallahu anhuma. Bekir ve Ömer de orada. فَحَابَ اَنْ Ney? فَحَابَ اَنْ يُكَلِّمَاهُ Yani o Resulullah'a bunu hatırlatmaktan çekinmişler. Söylesek mi, söylemesek mi diye. İki rekat kıldı. <gülüyor> Şimdi orada bir, çok cesareti bir adam varmış, ee, halkın en cesur adamı. فَقَالْ Demiş ki, namaz mı kısaldı? اَمْ نَسْجِدَ Yoksa ya Resulullah sen unuttun mu? Şimdi kıldık öyle ya da ki namazını. Dışarı çıkıyorlar. Evvel Ömer de var toplumun içerisinde. Çekiniyor herkesi sormaya. Hı. Ama o en cesur olan kişi ki ne dedi? Zuliyeden. Zuliyeden ha. Zuliyeden diye, Hı. Hı. diye e, şey var. Lakabı var. İki, e, i̇ki eli olan. Bunun Türkçe karşılığı ne olabilir acaba? Ya? E, şey As, asıl adı Xırbağmış yok yok zülyedeyn demiş, Zülye cömert deyip, manası olabilir, şey, elleri uzun diye elleri uzun alabilmiş. yani. Evet. cömert olmasına da şey de olabilir cömert manası da olabilir yani evet evet eli açık falan da olabilir yani bu bir terim olabilir Araplarda evet <gülüyor> zülyedeyn denen en cesur kişi geliyor Resulullah diyor ki ya Resulallah namaz mı kısaltıldı yoksa unuttum mu diyor evet kâle lem ense ve lem Resulullah diyor ki, hayır ne unuttu ne de kısaltıldı diyor, böyle bir şey olmadı diyor. Yani Resulullah farkında değil yani unuttuğunun farkında değil. Bakın buradan da şunu şey yapın da iyice e, aklımıza yerleşmiş olsun. Allah'ın Resulü de bizim gibi insandır. Bize olan her şey O'na da olur. Yani bizden tek farkı kendisine vahiy gelir. O vahiy tebliğ eder. Hatada yapar, unutur da Yanlış işler yapar. Bizim gibi bir insan. Öyle olmasa bizi örnek olması mümkün değil. Eğer öyle olmasaydı biz bu konuyu burada tartışabilir miydik? Evet. <gülüyor> diyor ki, adam o züllyedeyn diyor ki, hayır diyor. Unuttun ya Resulallah diyor. Madem kısaltılmadı, unuttun diyor. Ben, ben eminim demiş oluyor yani. Kesin unuttun diyor. Evet. Namazla rekateyn sünne selamı sünne kebiri fesecde namazcının. Arkasından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Size, size göre kaç rekat kılması lazım? 2 rekat kılmış, selam vermiş, gitmiş oraya. Konuşmuş. Konuşmuş insanlarla kaç rekat kılması lazım? 4 rekat. 4 rekat diyenler kaldırsın. Korkuyor millet. <gülüyor> Peki 2 rekat, e, rekat diyenler kaldırsın. 2 rekat diyenler Evet, Furkat korka korka kaldırıyorum. <gülüyor> tilavet evet. Şimdi evet ne yapıyor? Ha, Okudan hadiste Rasulullah geliyor iki rekat namaz kıldırdıyor cemaate. Eksiği, <gülüyor> <Hı>? eksiği tamamlıyor. <gülüyor> Sadece eksiyi tamamlıyor. Şimdi bu kırılan camı ta takdirdi böylece tamam mı? Ondan sonra ne yapıyor? Sun ثُمَّا كَبَّرَ فَسَجَدَ مِسْتَ سُجُودِهِ اَوْ اَتْوَال Sıra selam veriyor iki rekatta, sonra e, iki re şey, e, normal secdeleri gibi, secde yaptı diyor, iki secde ya da daha uzun süreli yaptı, yani secdeye vardı. Evet. ثُمَّا رَفِعَ الْاَصَهُ فَكَبَّرْ Başını kaldırdı. فَسَجَدَ مِسْتَ سُجُودِهِ اَوْ yapıyor yani. İki secde yapıyor. ثُمَّا رَفِعَ الْاَصَهُ فَكَبَّرْ Sonra kalkıyor, yani Allah-u sesini şey, kafasını secdeden kaldırıyor. Evet. Bitti. Bu Tekrar selam veriyor bir, mu? Eksik Yok. Bir işte. bu eksik. Ya. Burada İhk bir eksiklik var. Selamdan sonra yapılıyor ya. Normalde de ama, bütün hadislerde ama selamdan önce. Ama esas bu, bu şey Ebu Davud'un rivayeti mi bu Yok Bukhari. Bukhari, Bukhari yusunda var. Peki. İkinci, <gülüyor> i̇kinci, <gülüyor> i̇kinci rivayette <gülüyor> Sümme. Ya bir dakika Harun Hoca bir şey. Heh. Şöyle bir şey var devamında Bukhari'deki e, 392 numaralı hadiste Eee, قال صليت كذا ve keza. Şöyle şöyle kıldın diyorlar Resulullah. Sen yani sadece o adam değil diğerleri de artık devreye giriyor. Salâyi gel. Fesallâlihi vestaqwala kıblete ve secade secde tayni üstü meslemen. Hah. Şimdi Resulullah diyor yani o o Zülliye'de inleyen o cesur kişi eee cevabı alınca bu devre hepsi devreye giriyor. Yani unutmadım deyince Şimdi namaz kısaldıl, kısaltılmadı deyince bu defa tek seçenek kalıyor unutma hepsi de dev devreye girip diyor ki tamam ya Resulullah sen unuttun. Ne? O zaman da Resulullah 2 rekat namaz kılıyor. Namazın ıı, arkasından yani son kadeyi yaptıktan sonra 2 selam veriyor. 2 Ve selam secde, veriyor. Iki şey, neyse zaten o niyetiydi onu söyledim de. 2 <gülüyor> secde yapıyor arkasından selam veriyor. Yani bugün şafiilerin yaptığı gibi hane filerin yaptığı gibi değil. <gülüyor> yani şöyle aslında birisi şurada yapsa gösterse çok iyi olurdu ya. Burada şunu da söylüyorum. Çünkü insanlar diyor. diyor ki Felem ma atma aleyna bi vecih qale innehu law hadatha fi's salati şey'un lenbaatukum bihi. Velakin inma ana basarun mislukum. Az diyor ki <gülüyor> eğer namazda bir değişiklik olsaydı yani dört rekat iki rekat düşse elbette ki ben size haber verirdim bunu. Değişiklik olmadı. Ben de sizin gibi bir insanım diyor. Evet. Ee, e, en sağ keman sevne. Siz nasıl unutuyorsanız ben de unuturum diyor. <gülüyor> ben unuttuğum zaman bana hatırlatın diyor. <gülüyor> ha, şimdi oraya daha sonra gelelim istersen. Şu anda karışmasın. Peki şimdi ben şöyle bir şey göstereyim. Bana düştü bu iş. Nasıl olsa aklıma geldi. Oraya çıkmaya işimiz yok. Şimdi şöyle bizde bu kible bu tarafa bize. <gülüyor> Şimdi iki rekatı kıldı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Son oturuşta oturuyor. Tahiyatı okudu, salli barik okudu, dualarını okudu. Her şey bitti. Bittikten sonra hanefiler ne yapar? Sadece tahiyattan sonra selam verirler hanefiler. İki tarafa kalkar, tahiyatı okur, salıvarı ve duaları okur, sonra iki tarafa selam verir. Ama Rasulullah'ın yaptığı şöyle. Tahiyyatı, salli bari hepsini okuyor. Bütün okuma bittikten sonra selam vermiyor. allah Ekber. Kalkıyor. Tabi iki rekat, iki secde arasında oturmak lazım. Allah Allahümmeğfirli allah diyor. allah Ekber. Kalkıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bitti. Yani Şafiiler böyle yaparlar. <gülüyor> yani e, iki kere tahiyyat okunmuyor yani. Tamam mı? Onunla ilgili bir şey var hocam. bu Davud. Bir dakika şu şeyi al. bu Davud'daki rivayette işte ifade geçiyor artık. Şey olarak soruyor ravi. İşte teşebbüt ne oldu? Teşebbüt var mı yok mu diye. O diyor ki teşebbüt duymadım fakat şehit olması daha belki yani. kendi görüşü şey olarak yani Rabi diyor ki ikinci ik ikinci kez tehiyatı okudu mu okumadı mı diye soruyor <gülüyor> bu hadisi rivayet eden kişiye diyor ki ben böyle bir şey görmedim diyor ama olsa daha iyi olur ama olsa daha iyi olur kendi görüşü evet. kendi görüşü bizi bağlamaz önemli olan hadis-i şerifte olandır. Bu eksik kılındığında istersen bu hadisle alakalı mezhepleri bir öğrenelim bitti mi bu hadis? Baş, farklı bir hadis daha var onu Yok, aynı, aynı, aynı, aynı, aynı konuyla ilgili aynı konu. tamam o zaman okuyalım selama resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salat salasirekatim ilel asrî dur buyum şu iki rekatı bitirelim isterseniz salasirekatim benziyor benziyor benziyor mu? Üçüncü. tamam ikindi namazını kılarken resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü rekatta selam vermiş Şimdi, o, önceki öğlen mi, ikindi mi olduğu şüpheliydi. Ama burada ikindi rekat, ikindi namazını kılarken üçüncü rekatta selam vermiş Resulullah. Evet. Kalkmış odasına girmiş. Tam... Birisi gelmiş demiş ki Ya Resulallah namaz kısaltıldı mı? Üst rekat mı oldu yani? Fekaraca muğdaben Fesaller rek'at elti kani terk et sema selam sema secdedeyse sehven sema selam. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kızgınlıkla mı diyelim mi diyelim öfkeyle. <gülüyor> ya ben ne yaptım demek gibi bir şey herhalde geldi bir rekat namaz kıldırdı. Terk ettiğini kıldırdı. Yani o yani o eksik eksik namazı kıldırdı. Sem <gülüyor> selamı. <Sümme> selam <gülüyor> verdi. Sem secdedeyse sehven sema selam. İki ayrı rivayet var. Hı hı. Heh, şimdi o zaman mezheplerde <gülüyor> bunun etkisini göreceğiz demektir. Evet. <gülüyor> İstersen bunun tercümesini yapayım arkadaşlar duysun. Bunun bunu tercüme edeyim tekrar onu da tercüme ederim. Sen o devamını da tercüme ederim dur. Bunu arkadaşlar tamam. duysun atlamayalım. Şimdi o ikinci namazında üçüncü rekatta selam veriyor. Odasına giriyor. İşte haber veriliyor deniyor ki namaz mı kısaltıldı. Önce, önce böyle şeyle kızgınlıkla dışarı çıkıyor. Tabii kendi aradı. Kendine kızıyor. Bu kim şimdi kızacağı kimse yoktur. Gidiyor orada bir rekat namaz kıldırıyor cemaate. Ee, namazın bitiminde selam veriyor. Ondan sonra iki secde yapıyor ve tekrar selam veriyor. Ama ikinci teşehhüd burada da yok. Yok evet. Deminki okuduğumuz yerde diyor ki: "El-eser şekabın feyse faliye hada detkansor faliye hadir sababe." eliyetme عليه ثم يسلم ثم Aynı şey yani. Ha, az önce sen söylediğin şimdi böyle bir şeyin Resulullah şöyle diyor arkasından Sizden biriniz namazı konusunda şüpheye düşerse. Burada şüphe yok. Burada kesin 2'ye 2 3 rekat kıldın diyor. Eksik mi Şüpheli sonra geliyor. Şu yap daha sonra evet. gelecek. O zaman onu orada okuyalım istersen. Şu anda bu şu bu burada kalsın. Onu daha sonra okuyalım. Şimdi mezheplere bakalım. Eksik bu konuda bu hadisle ilgili eksik ve fazla mı? Yok. Sadece yani eksik sadece eksik şu ben. konu. Bak Hı -hı. bir iki rekat namaz kılmış. Ne yapacak? Selam vermiş, konuşmuş, dışarı çıkmış. Konuşmuş ve 3 rekat namaz kılmış selam vermiş, evine gitmiş, gene konuşmuş. Gene konuşmuş çünkü birisi o, o, evet, evet. o Resulullah, Ya Resulallah kısaltıldı mı diyen adam da orada Resulullah'la beraber bir rekat kılıyor. Konuşmuş sonra eksiğini tamamlamış iki rekat olarak işte bir e, rivayetin birisine göre iki selamı secdeden önce yapmış, bir başkasına göre namaz kılmış, selam vermiş, selamın arkasından iki secde yapıp tekrar selam vermiş. Şimdi mezheplere gelelim. Hanefi mezhebinde bu konuda ne denir? Böyle bir adamın namazıyla ilgili Hanefiler nedir? Şeyi aç orayı. <gülüyor> Şimdi Hanefi mezhebinde namazın rükunleri diye kıyam, kıraat, kade ahire, rükü ve sucudtan bahsediliyor. Bunların ihlali durumunda namaz batılı oluyor. Yani bu şeyde iki rekat namaz kıldı, selam verdi, kalktı, namaz yerini terk etti, evet. göğsünü, ya da şu hanefilerin ifadeleriyle göğsünü kıbreden çevirdi. Evet, evet. Şimdi bu döndüğü zaman namazı ne yapacak? Yeni baştan kılacak. Sıfırdan kalacak. <gülüyor> namazı batıl olmuştur. Yani Rükünleri ihlal da? Bu hadisi delil alıyorlar mı? Bu, bu hadis, bu seyih secdesiyle alakalı bir bölümde bu hadis <gülüyor> yok. Bu hadisin sadece son kısmı şurası var. Vel lis sehbi bade selam. Bunu da şeyin seyih seçecisinden olmasına, olmasına, yani. olmasına delil getiriyor. Evet. Ben şimdi burada şu, size tekrar şey yapayım de. Şimdi aslında bizi zevklendiren bir takım gelişmeleri yaşıyoruz. Siz de siz de yaşıyorsunuz bir kısım, yani insanlar tek tek cevap veremeyince toplu halde cevap vermek için ekipler oluşturuyorlar, onların cevaplarını bekleriz. Yani bizim Türk ulemasından bize cevap vermek isteyenler varsa o işlerini kolaylaştıralım yani, buyursunlar. Şimdi, <gülüyor> bakın, bir soru sorayım önce. Şu girişte anlatmış olduğum sehivle namazdaki zikir arasında irtibat kuran herhangi bir mezhep var mı? Şey var mı? Evet. var mı? Şia irtibat kurmuş mu? mezhepsiz şey? <gülüyor> <Mezlisiz> olanlar? <gülüyor> şimdi işte bu Kur'an-ı Kerim'in çok temel prensibidir yapılan bir eksiği tamamlarsınız ve onun cezasını da çekersiniz ve Resulullah bu temel prensibi uygulamış ve bu her yere uygulandığı, uygulandığı için son derece önemli bir husustur ama maalesef biz onu fıkıh kitaplarının, bırakın bu konularını ceza ile ilgili bölümlerinde de bulamıyoruz. Mesela yargılamada da cümle olarak geçer ama sistem olarak yoktur. Dolayısıyla bakın hepsi de seyif secdesi derken bir kere Konunun Kur'an temeli hiçbirisinde yok, neden yok? Çünkü geleneğe göre, oluşan geleneğe göre hikmet diye bir kavram yoktur. Yani Resulullah'ın sözleri onun Kur'an'dan çıkardığı hikmetlerdir diye bir kavram yoktur. Bunu bir tek İmam Şafii son derece kısık bir sesle söyler fakat sistemini maalesef onun üzerine bina edemez. Ona ilgili biz yazıyı yayınladık mı? İmam Şafii'de ile hikmet Var mı bizim şeyde, sitede? Yoksa bunu hemen bugün yayınlayalım Özkan'ı unutma hemen İmam, ee, İmam Şafii'nin hikmet anlayışı diye. Yani millet görsün, okusunlar. Yani <gülüyor> çok ilginçtir. Bir tek İmam Şafii bu konuya temas ediyor. Orada kullandığı kelime çok önemli. Diyor ki sözüne güvendiğim ulemadan duyduğuma göre hikmet sünnettir, diyor. Bu çok doğru bir söz. Fakat sistemini kuramamıştır maalesef. Maalesef kuramamıştır. Ee, onun kaynakları falan şeyde var. Bugün hemen arkadaşlarımız onu yayına koysunlar o yazıyı. Bize cevap vermek isteyen ulema-i kiram hazeratı okusunlar o yazıyı <gülüyor> ve cevaplarını versinler. Meşayih-i böyle bir şey yapması mümkün değil de ulema-i kiram yapsın. Şimdi bu bir, Kur'an niye olmaz çünkü maalesef maalesef gelenekte sünnet Kur'an gibi vahiy ürünüdür. Yani ne, ne yaparlar? Bir vahiy gayr-i metlu diye bir temelsiz bir şey uydurmuşlardır. Bak, uydurmuşlar kelimesinin bana diyorlar ki niye bu kadar ağır konuşuyorsun? Bu dini bu hale getirenlere bu sözü söylemek onlara en büyük ikramdır. Yani o şey, öpsün başlarına koysunlar. Bu dinin en temel kavramını kaybetsinler, bir de, bir de bizden saygı duysunlar, hiç kusura bakmasınlar, asla geleneğe saygı duymuyorum. Asla duymuyorum. Bize karşı kurulan ulema birliği, ehli sünnet alimleri neredesiniz? Çıkın ortaya da konuşun bakayım hadi. Hodri meydan. Öyle lafla olmaz. İlim gerekir bu iş. Bu bir. Hikmet kaybolmuştur. Hikmet kaybolduğu için efendim diyor ki Resulullah'a ikinci bir vahiy gelmiştir. Çünkü Rasulullah'ın sözlerinin Kur'anla irtibatını kurmuyor ki. Kur'an'a bütüncül bakmıyor ki Kur'an'dan hüküm nasıl çıkar? Ona bir bakmıyor ki Kur'an'ı yalnız Allah açıklar. Böyle bir mantık hiç yok ehli sünnet denen ya da gelenek dediğimiz hangi ister ehli sünnet deyin, ister şia deyin, ister ne derseniz deyin. Kaybolmuştur bu. Halbuki Allahü Teala Kur'an'ı kendinden başkasının açıklamasını kendin Allah yerine koymak olarak nitelemiştir Hud suresinin 1 ve 2. ayetlerinde. Şimdi <gülüyor> diyorlar ki Rasulullah'a <gülüyor> ikinci bir vahiy geliyor. Deliliniz ne? Delil diyorlar ki işte bu mayyantihu'nil heva in huve illa vahmiyuha. Yani Necim suresi 6. ayet miydi? 3-4 53. sure o kendi havasından konuşmaz onun konuştuğu kendisine yapılan vahiydir. Peki güzel bu hadisin Resulullah'a ayrıca vahyedildiğine delil alıyorsunuz ya ey ulema siz hadisi Cebrail'in Rasulullah öğrettiği şey olarak mı anlıyorsunuz? Bunu söyleyen var mı? Yani var mı? Bak sen hadis konusunda konusunda uzmansınız. Cebrail Aleyhisselam hadisleri Resulullah öğretmiştir diyen var mı? Ama Allah ne diyor orada? Allamehu şedidul kuvva diyor. Ona onu o güçlü olan Cebrail öğretmiştir beyler yani ne oluyor? İşte bu bu şekildeki şeye, bu şekildeki delil getirmeye Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Vellediine fi'kulubihim zeygun. Allah'ın sözü bu. Kalplerinde kayma olanlar. Fe tabi'una ma teşabehe minhu. Kur'an'dan kendi zihinlerindekine benzer gördüklerinin peşine düşerler. Peki şu ayet oku dedim mi? Okumaz onu. Okumaz. Bu Ali İmran yedi. Ama o ayette de verdikleri manayı görsem e, neyse. İbtiqa el fitneti, fitne çıkarmak. İşte müthiş bir fitnedir bu. Kur'an ayrı, sünnet ayrı, iki ayrı kaynak. Ne oluyor? Ondan sonra ne geliyor? İmam Şafii ne diyor? Diyor ki yani sünnete yer veremediği için bir türlü bu anlam, yani hikmeti kavrayamadığı için diyor ki Sünnet, sünneti, Kur'an, sünneti nes, Kur'an, Kur'anisini eder. Sünnet, Kur'an'a karışmaz, Kur'an, sünnete karışması ne oluyor bu? Bu ne? Bu ne yani iki ayrı kaynak mı? Bu, bu ne ya? Bu şirk olmaz mı yani? Bu ne mantıktır? Delilin ne? Ondan sonra peki uygulamada ne yapıyor? Bazen sün, bazen değil, birçok zaman sünneti alır, Kur'anı hiç almaz ki o İmam Şafii'de hikmet teorisi yazısında Safa Merve örneği vardır. Buna dikkat etsinler okuyanlar. Bazen de Kur'an'ı da sünneti de almaz. İkisini de almaz. Mesela talakta öyledir. Mesela nikahta öyledir. Mesela faizde öyledir. Onun için dikkat ederseniz Müslümanların herhangi bir ekonomik probleme sunacakları çözüm yoktur. Aile baştan aşağı problemdir. Bunlar çözüm değil, çözümsüzlük sunarlar. Boşanma bir zulme dönüşmüştür. Çünkü Kur'an'da özel bir sure olmasına rağmen dünya kadar ayet olmasına rağmen hiç birisi bunu görmemiştir. Rasulullah'ın hadisleri de görülmemiştir. Hocam, bu hadis yazımı konusunda özellikle e, şey aldığımız zaman Rasulullah'ın bütün ayetleri yazdırıyor. Daha sonra hadisleri yazdırdığı noktasındaki gelen rivayetlerinde çoğu da tenkide tabi tutulmuş. Hz. Ebu Bekir'de de olan hep malumunuz 500 hadisi kadar kadar hadis ezber, e, yazmış. Rasulullah'tan sonra kızı Hz. Ayşe annemize veriyor. O gün uyuyamıyor sabaha kadar, Sabahleyin kalkıyor, kızım o getir ve onları yakıp ortadan kaldırıyor, çünkü bu Kur'an'ı yerine diyor. İnsanlar diyor. bunu, bunu alır, Kur'an'ı unuturlar Unutur. Hazreti Ömer aynı şekilde diyor, problem kalmadı. Ee, ne dersiniz, haberi istişare ediyor diyorlar ki, ben toplamak istiyorum, tamam. Fakat bir ay, e, kendi düşünüyor. kendine düşünüyor, sonra diyor ki, böyle bir şey düşünmüştüm. Ama düşündüm ki, bu Kur'an-ı Kerim'in önüne geçecek ve dolayısıyla bundan vazgeçti. Şey söylüyor sizden önceki ümmetler Helal. öyle bir cümle kullanıyor. Aynı. Sizden önceki, önceki ümmetler Allah'ın kitabını ikinci sıra şey, başka kitapları Allah'ın kitabının önüne koydu ve mahvoldular. Bu ümmetin de böyle olmasını istemiyorum diyor. Toplanan hadisleri imha ediyor. E, kendi döneminde İslam e, toprakları içinde dağılmış olan bütün sahabeyi Medine'ye davet ediyor yerde diyor, hadis rivayet ediyorsunuz e, bizi men mi diyorsun? Hayır, men etmiyorum, yanımda kalacaksınız, diyor. E, bundan dolayı hatta Hz. Buhre'yi hapse atıyor. E, vefat ettikten sonra dalma olayı oluyor, hapistekilerin birçoğunda Hz. Osman nihayet e, serbest bırakıyor. Ve e, hadislerin hiçbir tanesi lafız olarak Resulullah'ın ağzından çıktığı gibi tespit edilmiş değil, mana olarak tespit edilmiştir. Hayır, hadisler aslında son derece mühim. Bakın az önce okuduk, hayetlere çok uygun. Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hiçbir şey yanlış değildir. Bunu, bunun şeyini iyi koymak lazım. Kesinlikle Kur'an'dan çıkardığı hükümdür. Bak az önce şey yaptık, e, tam sistem oturdu. Ama şimdi siz diyorsunuz ki, Resulullah'a gelen ayrı bir vahiydir. Peki, ağzından çıkan sözü ne kabul ediyorsunuz? Allah'ın sözü kabul ediyorsunuz değil mi? peki o zaman Rasulullah'ı kimin yerine koydunuz? Rasulullah olmaktan çıktı değil mi o? Çünkü Rasul ise elçidir. O alacak diyecek ki Allah böyle dedi. Tamam. Ama Allah böyle dedi demeden söylediği sözü Allah'ın sözü dediğiniz zaman onun kimin yerine koymuş oluyorsunuz? Şimdi görüyor musunuz yani bizden saygı bekleyenler hiç kusura bakmasın, bu yapıya kim saygı duyar? Şimdi şeyde işte benim ada, adaşım, Abdülaziz El Kari e, e, Suudi Arabistan'ın önde gelen ulemasındandır. Medine'de belki bazılarınız onun hutbesinde dinlemiştir. K Kuba Mescidinde cuma hutbeleri okurdu. Şimdi belki yaşlandığı okum okumuyor. Onunla Kabe'nin hemen şeyin Mescid-i Haram'ın Mescid-i yanında bir tartışma yaptık. İşte Hay Hayatül mescid Medine'de adı var. Orada. Ha tabii. O, ha, Medine'den gelen Kur'an'ların ön sözünde onun ismi var. Yani şu gör görürsünüz açın. En yani son derece önemli bir yeri vardır. Onunla tartıştık. Şeyde Harem'in yanında hadisleri işte az önce söylediğim şekilde savunuyor ve mayen tek olan hava ayet kelimesini okudu. Dedim ki ayetin devamını okur musun dedim. Devamını Allamehu Şedidül Kuvvai okuyunca böyle bir bir böyle sarsıldı kendi kendine. Sonra biraz daha konuşmaya devam ettik. Abdullah Bey lütfen dedi. Lütfen burada kalsın dedi. Şimdi orada da üniversiteden çok sayıda hoca var bizi dinleye. Eee El, El İslamiyede. Lütfen dedi burada kalsın dedi. Kafam iyice dağıldı dedi. Bu kombitör patlayacak dedi, burda kalsın dedi. <gülüyor> Ve orada bıraktık. Şimdi dolayısıyla, bakın şimdi bunu şuradan geleceğim. Hanefi mezhebi. Ayet yok. Rasulullah'ın hadisinden küçücük bir parça alıyorlar, aldığı kısım ne? Bades -selam, işte. Sel selamdan sonra ilk secdeyi yaptı. Peki, ulan ne oluyor? Rasulullah'ın yaptığını, Peygamberullah gibi yaparsa bir müslüman namazın bozuldu diyorlar. Lan ayete dayanmıyorsun, hadise dayanmıyorsun. Neye dayanıyorsun? Hani sen demiyor musun ki şey konusunda ibadet konularında ihtihad olmaz demiyor musun? Peki neye dayanarak bu hükümleri veriyorsun? Sadece şu kadar hocam. Ve ruviye en de holisatü Şunu şunu şey yaptı yaptı i sehvi ibadet bu kadar. وَرُوْوْيَا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَجَدَ سَجْدَ تَيْسِهْبِ بَعْدَ السَّلَامِ Rivayete göre diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki seyyif secdesini selamdan sonra vermişti. Peki bunu dediğin zaman sen oraya bir de ettahiyyatı yerleştiriyorsun buna nereden neden çıkardın? Resulullah'ın yaptığı gibi bu hadisin geçtiği rivayetin arka planında olanını yapan bir adam için namazın olmadı diyorsun. he bundan ne <gülüyor> bu çok şey yapmış ya. Hı <gülüyor> <nicaraya> çıkmış. <gülüyor> <geldi. Bunlar gülüyor> zaten bu konuşma mı o, o? Sadece göğsü kıbleden çevrildi mi bitti diyor. <gülüyor> ya bunu araya konuşmada girmiş. Eve gitmiş. Eve gitmiş. Eve gitmiş. <gülüyor> Dışarı çıkmış Resulullah. İşte bakın yani yani bu bu çok önemli. Ben burada sadece bize karşı olanların eline bize yazı yazmaları için fırsat vermek sebebiyle bu kadar konuştum evet. Bize cevap versinler bakalım. Hanefi böyle. Peki Şafi. Şafii Ne diyor Şafii'ler? Hadi. Bu konuda, bu hadiste alakalı. Bununla alakalı Şafii'ler e, hadise birebir uyuyorlar burada en azından. İyi. Eğer namaz eksik kılınırsa, kaç yakat eksik kılınmışsa selamdan sonra ister konuşsun, ister konuşmasın, ister mescitte olsun, ister mescitten çıksın. Aklına gelirse geri döner, eksik bıraktığı rekatları tamamlar. Se, seyir seccesi yapar, selam verir ve bitirin azam. Tam, tamı tamı. Hadisi uyuyorlar. Bak güzel bu, bak. Tamı tamı uyumuşlar hadis şerife. Peki hambeliler şu şunu al. De, bir dakika, e, ha şimdi konuşalım. Hambeli meslese bir de bu İbn Kudamın el Münevisinde iki hadislerini naklediyorlar. Hatta bu ikinci rivayetteki kişinin de e, aynı e, kişi olduğunu. Yani üç lekâtlı. Yok, gibi. evet üç lekât aslında iki, aynı rivayet olduğunu. Olduğunu söylüyorlar. Evet. Bunun şey olduğunu söylüyorlar, araya uzun bir fâsıla girmediğini, bu rivayetlerden anlaşıldığını. Dolayısıyla araya uzun bir zaman dilimi girmezse, bir mukarebe olursa bu şekilde devam edilir. Yani ister konuşma olsun, ister evet, oradan çıkmış evet, olsun, uzun yani süre süre Şafii'ler olursa, gibi söylüyorlar. Çok uzun bir süre geçmemiş olursa, bu Zulge'den rivayetine göre... Çok uzun süre e, Şafii'lerde de, var. yani de varmış. Evet, bu Zulge'den rivayetine göre bu e, şey yapar diyorlar. Yani çok uzun sürede mantıklı çünkü o zaman tüm, tümüyle irtibat kopmuş oluyor, bağ kopmuş oluyor. Peki Şia ne diyor? Namazı buzan şartlar yani oraya girse Yani bu hadisle alakalı olur. Evet he. namazı buzan şartlar araya girse onu kılamaz yapamaz. Bunu Ama hanefiler gibi yani. Evet eksiklerini doldurma için de mesela bir reket için iki reket oturarak ya da bir reket oturarak doldurabilir ama mesela Kıble'den döndüyse tamam yani sıfır yani hep tamam Hanefi zaten şeyle Caafedi mezhebiyle ile Hanefi mezhebi arasında fıkıhta çok büyük bir benzerlik vardır yani o biz her defasında görüyoruz fıkıhta çok büyük bir benzerlik vardır Hanefilerle Zeydiler arasında da çok büyük benzerlik vardır yani Yemen'deki Zeydi mezhebi arasında büyük benzerlik vardır <gülüyor> işte şeyde de Şia'da da Hanefiler gibi göğüs kıbreden çevirdiğin an namazın gitti. Evet, peki o zaman ikinci hadise geçelim değil mi? Evet buyur. İkinci hadis aynı ee, <gülüyor> da ziyadetif selah'' namazı fazla kıldığında Ha, Fazla şimdi şu anda birinci hadis eksik kılmaydı eksiyi tamamlıyordu arkasından seyir sözcüsü yapıyordu. Şimdi fazla kılarsa ne olacak? Çünkü namazın tamamını kılmış. ''En abdullahi mes'udun radiyallahu anh enne resulallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Evet Resulullah kimden rivayet edildi? Abdullah bin Mesud. Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyor Diyor ki Hanefilerin en fazla e, dayandıkları sahabelerden birisidir. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında namazı beş rekat kılmış. Zuhru, salat-ı namazını beş rekat kılmış. Fe killellahu fi salati. Demiş ki ya Resulullah namaza ilave mi yapıldı? Kalabama <gülüyor> zeki. Yerden çıktı bu demiş Resulullah. Kalesallede <gülüyor> 5 Demişler ki beş raket kıldın. Fasade de sajdetini, berdemasırleme. Bu bu bu rivayette bir acayip yani. Selam ne zaman konuşmuşlar ki berdemasırleme? <gülüyor> bir acayip bir rivayet ya. Bu rivayetin farklı bir versiyonu var mı? Yani ya bu böyle bir rivayet olmaz ya. Bu çok evet. yanlış bir şey. Ben şey tercüme edeyim de size. Bir dakika ben tercüme yapayım de niye ben öyle söylediğim onu anlayın. 5 beş lekât kıldı diyor. Selam vermeden rasullarla konuşabilirler mi? Yok bitti. Selam selam selam vermeden konuşabilirler mi rasullarla? Yok. Ve konuşamazlar. Gelmişler ya rasullarla namazı ilave mi yapıldı? Hayır diyor. E peki ondan sonra diyor ki selamdan sonra iki secde yaptı. Hangi selam? Ha ne suçu? Hangi selamdan sonra iki secde yaptı? Belki belki şu o ravinin zihninde yani selamdan sonra dediği yani 5 rekatı bitirdikten sonra demek istiyor olabilir. Onu düşünmüş olabilir yani. Yoksa şey olarak yani, öyle bir yorumla ancak bunu anlayabiliriz. Farklı ışıklar mı Burada şöyle var. Farklı şey evet. <gülüyor> <gülüyor> Nerede farklı... geçiyor o farklı ırbayet? Şimdi 572'de şöyle geçiyor. Müslim'de, <gülüyor> tamam salla aleyhi ve sellem khamsan fakulna ya rasulallah azide fi salati. Evet diyor Resulullah bize 5 rekat namaz <fuh> kıldırdı. Ya Resulallah namaz mı uzatıldı dedim. <fuh> ne oldu dedi? <fuh> <Beş fuh> Kalu salli ta khamsan. 5 rekat kıldın dediler. Kal enne ma ana Demiş ki ben de sizin gibi bir insanım. Ben de sizin gibi hatırlarım, sizin gibi unuturum. Şimdi ben secdede secdete sehvi. Burada istibdat selam yok işte bak Orayu bu rivayet bu güzel. Yani o da onu, onu kastediyordur zaten. Başka şekil olması mümkün değil. 5 rekat namaz kılıyor. Resulullah ve sellem diyorlar ki işte Abdullah Mesud o soran Abdullah İbni Mesud mu? Yoksa ya, soran ya, kim ya, olduğu belli değil. Hakkıyla yani. Hakkıyla değil. kim olduğu belli değil yani. Bana birisi söylüyor diyor ki ya Rasulallah namaz Abdullah İbni Mesud mu sormuş de. orada? Ha. Ya Resulallah namaz uzatıldı mı? diyor. Hayır diyor uzatılmadı. Ebe şeklet kıldın sayi ben de sizin gibi bir insanım. Hatırlarımda unuturum da demiş. Hemen iki secde yapmış. O kadar başka bir şey yok. İki secdeden sonra selam vermiş mi? İşte o yok ibareleri. O yok. İşte o hali. Hazır vakitlerde var Şimdi hocamın okuduğu Şeyde herhalde şu benzer olabilir. <gülüyor> Yine 572'nin devamı. Birkaç tane hadis aynı numara altında almış. Diyor Hı. ki eee An Abdullah (r.a.) <gülüyor> şöyle selam. Ali İbrahim bu müdreç oluyor bu bölüm. Alvahum minni, fakil ya Burada fakil burada geçiyor. Yani işte Efendimiz demiş ki uzadı uzadı uzatıldı mı, Yok. bir şey ilave edildi demiş ki uzadı uzadı uzatıldı mı, kısaldı mı? Yok. <gülüyor> Azine fi Namaza bir şey mi ilave edildi diyor evet. Bana Allah Efendimiz demiş ki uzadı uzadı uzatıldı mı, kısaldı mı? Yok. Azine fi salat bir şey mi ilave edildi diyor evet. Bana Allah Efendimiz demiş ki uzadı uzadı uzatıldı Sonra döndü Resulullah'a, iki secde yaptı. Değil? Selam falan yok onda. Selam yok. Burada da selam yok. İlk kere secde yapıyor bitiyor. Vethkur rabbekki idâne seyir. Zaten selam vermiş gitmiş yani. İki tane selam, iki secde yapıyor gidiyor. <gülüyor> Bu da önemli değil <gülüyor> Şeye uyuyor. Sisteme tamı tamına uyuyor. Şimdi gelelim şeye. Şimdi biliyorum Şah Hanefi mezhebinde böyle bir şey olmaz ama bir daha sorayım yani şeye. <gülüyor> Şimdi Hanefilerde şöyle bir durum var. Bu fazlalıkla alakalı olarak. Mesela beşinci rekat dör dörtten sonra beşe kalktı. Diyorlar ki eğer burada kıyamı rüküyü, secdeyi tamamlamadıysa e, hemen ne yapar? Dördün oturur. E, Kadeyi ahireyi tehir ettiği için seyir secdesi yapar ve dört teker bu şekilde kurtarmış olur. Ama beşinci rekata kalktı. Rüküsünü sucudunun yaptıysa yani bir, secde, bir, bir secdeyi yaptığı anlamda, birinci secdeyi yaptıysa Artık tamam. bu, bu namaz şekil değiştirir. Bir e, rekat daha ekler bunu, altıya tamamlar. Ama bu e, nafileye dönüşür. Bunu nafile olarak kabul eder. Bundan sonra tekrar sıfırdan dört e, rekatlık namazı ye yeniden kılar. Ama şimdi mesela şu hadiste geçen şekilde Resulullah'ın kıldığı namazda seyir secdesi gerekiyor mu? Namaz, namazda beşinci rekatta selam vermiş, dördüncü rekatta oturmuş, kaide-i ahirede değil mi? Yok, rivayette oturmamış. Oturduğu yoktu. Yani i̇bn Mesud'un açıklaması وَلَمْ يَكُنْ كَعَدَ فِي diyor. Öyle mi diyor haa? Dörtte oturma yok. Sen okudun mu onu, ben kaçırdım mı onu? o i̇bn Mesud'un açıklaması. Ha açıklamasında Tabii, diyor, oturmadı diyor. diyor. Dördüncü rekatta oturmamış, ama beşinci rekatta oturmuş oluyor, evet. geciktirmiş oluyor oturmayı selam veriyor. Bir kere Hanefi mezhebine göre dördüncü zekata oturmadığı için bu namaz bitti. O Olmaz bu. Kade-i ahire yapmadı. Işte. kade yapmadı. Şimdi dördüncü zekata oturmuş olsa Hanefi mezhebi açısından, beşinci zekata kalkmış olsa Heh, evet evet. Ve bu kişi işte beşinci zekattan sonra hani bu şekilde beşinci zekata selam verip de e dönüp gidecek olsa zaten Resulullah bu rivayete göre namaz bir kere olmaz yani. Gelip de iki tane secde ile bu namaz kurtarılmaz. Ama seyir secdesi yapacağı bir durumda olsa diyelim. Yani bununla alakalı olmuyor da sehiv secdesi yapması gereken bir durum söz konusu oldu. Göğsünü kıbleden çevirdi. Sehiv secdesi yapabilir mi? Yani orada artık namazdan çıkmış olur. Hakikaten dönüp de sehiv secdesi yapmak yok artık Hanefi'lerde. Peki delil ne? Delil yok. Ha ona sıra gelecek şimdi. Sıra gelecek şimdi. Evet, bu önce eksik kılmayı okuduk, şimdi fazla kılmayı okuduk. Şia'yı dinledik mi bu? Ha, Hanefi, ha şimdi şöyle şafi var ha doğru bak burada Şafii var. Şimdi şafi'lerde. Bu fazla kılmayla alakalı üç farklı durum söz konusu. Bunu dört rekatlı bir namazla örnek veriyorlar. Diyorlar ki bir kişi beşinci rekatı kıldıysa şu üç farklı durum söz konusu olur. Bir, eğer dördüncü rekatta oturmuş, yani son oturuşu yapmış, teşehüdü falan da okumuş, ondan sonra beşinci rekata kalkmışsa bu durumda diyor kişi, hatırladığı anda fazla kıldığını tekrar diyor döner sadece seyif secdesi yapar ve namazını bitirir Resulullah'ın yaptığı gibi. Selam da zikredilmiyor kitapta. Aynı hadiste selam evet, yok Dördüncü revet. Yani. yani aynen diyor Resulullah nasıl yapmışsa o da beşinci rekatta ister rükuda ister secdede nerede hatırlarsa hatırlasın oturur sev secdesi yapar ve namazdan çıkar. İki eğer diyor kişi Ha, e, geri alıyorum şimdi bir daha baştan başlayayım. 5. rekatı kılıp selam verdi. 5 rekat kıldı, selam verdi. Ama teşehhüdü oturduğu için kalkıyor sadece sehiv secdesiyle namazı bitiriyor. Bir daha oturup teşehhüd, tahiyyat okumak yok, selam vermek falan yok çünkü onları 4. rekatta yapmıştı diyor. Teşehhüdü yapmış ama bir dakika bu bu iyi anlaşılsın bak burada tam anlaşılmadı gibi geliyor bana. Bir daha bir daha baştan mı? Bak Dördüncü rekatta adam yani onu ben söyleyeyim de sen tamamla tamam mı? Adam dördüncü rekatta oturmuş. Yani kaide-i ahire dediğim son oturuşu yapmış. 5. rekata kalkmış. Secdeye geldiği zaman ne yapıyor o sırada? Yok şimdi baştan bir daha ben şey yapayım. Bu 5. rekatı şey yaptı adam. Kıldı selam verdi gitti. Sonradan o zaman hatırladı beşinci ile kıldıysa yani bir kade de yaptı. Tabi tabi Ben o yüzden tamam. geri aldım yani şey tamam. düzelttim. 5. rekatı kıldı kişi fazladan. Selam verdi, çıktı, gitti. Sonra aklına geldi ki fazladan namaz kıldı. Geri dönüyor, sadece sehiv secdesi yapıyor bu kadar. Selam da yok. Selam da yok. Çünkü yani Tam, tam bu hadiste olduğu gibi. Evet, hepsini yaptı. Çünkü. Tam hadiste olduğu gibi. Tamam, tam aynı Resulullah nasıl yaptıy söyle. İkinci durum şu, fazla namazı kıldı, teşehüdü yaptı ama selam vermeden aklına geldi, daha selam vermeden namazda aklına geldi, bu durumda diyor hemen seyir seyircisi yapar, selam verir çıkar. Yani da bir, bir, birisinde daha sonradan aklına geliyor. Tabii. Resulullah'ın yaptığı gibi. Biri namazda aklına geliyor. Namazda aklına geliyorsa tabii hı. yapacağı bu. Evet. Gayet normal bir şey. Yani. Şimdi biraz önce söylediğimiz husus şimdi var. hadiste söylediği gibi unutursanız dediği hı hı. şeye uyuyor. Tamı tamını uyuyor. Evet. evet. Beşinci rekatta adam ve henüz daha oturuşa gelmemiş. Rükuda veya secdedeyken aklına geliyor ki fazla kılıyor. Eğer dör, dördüncü rekatta oturmamışsa, hemen oturur tahiyyatı okur, salibariki okur, duasını yapar, seyir yapar, selam verir çıkaramaz namazı. Bu, bu da önemli. O şeye tamamen Abdullah İbn-i Sütübeyed'le evet, uygun. Hepsi uyuyor. Yani Mesela Hanefilere göre bu namaz olmaz. 4. rekatta son oturuşu evet. yapması lazım. Bu adam son oturuşu yapmamış, 5. rekata kalkmış. Evet, onu 5. rekatın teşevvüyle gösterebiliyor. O son oturuşu 5. rekatta yapacak ki bu da mantıklı. Yani kırdığın camı taktır. Şimdi taktırmış oluyor. Son oturuş yapıyor. Ondan sonra bir camda onun yerinde iki tane secde yapıyor. Bu da tamamen şeye uyuyor. Evet. Yani Resulullah'ın yaptığı bak dikkat ed ediyor musunuz? Resulullah'ın yaptığı nasıl böyle Kur'an-ı Kerim'in koyduğu prensiplere birebir uyuyor. Hı hı. Son olarak da hı. diyor ki 4. rekatta oturmuştu adam. Ta'yatını da okumuştu. Salli-barik'i de okumuştu. Hı hı. Sonra yanılarak 5. rekata kalktı ve aklına geldiyse hemen 3. rekattan ederek 5. rekata. O zaman hemen ot, oturuyor. Bir daha yat okumasına gerek yok. Sallı bark okumasına gerek yok. Seyyih secdesi yapıyor. Selam verip çıkıyor. Ha bu da önemli. Yani 3'ü de uyuyor dört, yani. Bunlar bunların hepsi de evet. e, Resulullah'ın hadisine de Kur'an-ı Kerim'e de tümüyle uyan bir uygulamadır yani. Şafii'lerin bu görüşleri. 4. rekatta son son oturuşu yapmış. 3. rekattan ederek 5. rekata kalkmış. Aklına nerede aklına geliyorsa hemen oturuyor, iki secde yapıyor. Tahiyyat falan okumaya lüzum yok. O e, tahiyyatı okumamışsa onu okuyor. Çünkü o şey şey yapması lazım. Evet, tekrar ettirmiyorlar. Bu, bu da tamamen şeye uygun. Ee, Resulullah'ın hadisine de uygun, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu sisteme de uygun. Ee, evet, evet, hambeliler. Rükünlerden birinde fazlalık olursa, e, bu da e, şey seyf seyredesini gerektiren bir durum. Burada e, eğer bir rekat fazla kıldığını e, hatırlarsa e, ve e, bu durumda yani ve o anda selam vermeden önce hatırlarsa doğru olarak oturur, teşevdünü eğer yapmamışsa tamam yapar ve selam verir. Yani tamamen şafiiler evet. gibi. Sonra da secde getirir. Tamamen şafiiler gibi yani. Evet. Tamam o zaman bir tekrarlamaya bir gerek yok. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Tamamen şafiiler evet, gibi. Bir de de. Maliki mezhebinde de ise e, e, fazlalıklarda secdesini yapmaya gerek yok. Yaparsın, mendup. Maliki mesevinde fazla fazlalta şey, sey şey yine gerek yok, yok demiş. mendup e, ama ya. e, şeylerde yapması gerekir mutlaka sezdese. Evet. Eksikliğini tamlayıp böyle. Yani öyle o gerek yok da mantık olarak uygun ama evet Kur'ab bekirine siete uymuyor yani Rasullünün yaptığı o iki iki secde meselesi açısından. Çünkü bir namazda zihin sürekli uyanık olması gerekirken onu kaybetmiş onun cezası olması lazım. Evet Şia ne diyor? Şiyade, e, şeye şey vakı durumu vakur. eğer 5. rekatın rüküsü gittiyse ise yapacak, secdeni yapacak ve namazı bitirdiğinden sonra secde-i saf secdesini yapacak. Bir yani 5. Yani. rekatta mı selam verecek yoksa bir rekat daha kılacak mı? Ya 5. rekat yani secdeye kadar gittiyse ise teşehhüd okuyor, nam salam veriyor, sonra secde-i saf yapacak. Yani o zaman Safta. burada Hanefilerden ayrılıyor Şia. Evet. Hanefilerde birekat, se secde yaptıysa birekat daha lazım. Evet. Tamam, peki şimdi o zaman iki hadisi bitirdik. Şimdi üçüncü hadisteyiz. Üçüncü hadis, taşağı evveli unuttum da. Ha. Üçüncü hadiste de birinci oturuşu unutmuşsa. Bunun bir zihinsel hazırlığını yapalım arkadaşlar. Yani bu yok. Bak bir birinci oturuş var, bir de ikinci oturuş var. Yok, yok, <gülüyor> bir, birinci oturuşa farz diyen var mı mezheplerden? Var mı? Şia farz diyor mu? Her zaman rükün değil. Rükün değil yani. Heh. Hanefiler de rükün demiyor. Niye demiyorlar? Çünkü bu da Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. Yani, Kur'an'da namaz var mı? E kardeşim sen hikmeti bilmeyen bir adamın bu soruyu sormaya da hakkı yoktur. Yani hocaları söylüyor bunu hoca, vatandaşın hakkı var bir şey değil. Sen hocalık elbisesiyle dolaşıyorsun, hikmet nedir bilmiyorsun. Hadi şey, hadisle ilgili konuştum. Hadi bakalım söyleyin Kuran'da namaz var mı diye hemen. Sen hikmetin ne olduğunu bilmiyorsun. Nereden bileceksin bunu? Şimdi bak. Ee, Kaf suresinin 40. ayeti. Yani 50. surenin 40. ayeti. Allah Teala diyor ki ve menel leyli fesebbihhu. Gece Cenabı Hakk'ı tesbih et. Yani nafile ibadet yap. Ondan sonra ve edbarus ve secdelerin de arkasından Cenabı Hakk'ı tesbih et. Yani Kur'an oku değil. İşte dualar yap manasına geliyor. Dualar yap Secdelerin arkasından kırdığınız namazın bütün secdelerinin bitmiş olması için ne oluyor, ne gerekiyor? Secdelerde soruyu şöyle söyleyeyim: Secdelerin arkası olması için namazın bütün secdelerinin bitmiş olması gerekmez mi? 4 rekatlık namazsa 4. rekatın secdesi, 2 rekatlık namazsa 2. rekatın secdesi, 3 rekatlık namazsa 3. rekatın secdesi bittikten sonra tesbihu diyor. Tesbih et yani otur, Allah'a dua et. İşte tesbih'tir. Orada başka dualar olursa onlar da tesbih'tir. Onu yap. Bu Allah'ın emri olduğu için kaide-i ahire farz ama şeydeki de ki, i ule farz değil. Niye? O namazı veşşef'i vel vatri diyor yani çift ya da tek hale getirmiş olmanın bir gereği o. Yani namazlar iki iki ise ikinci rekatta oturacaksın ki bir fasıl olsun. İki bir ise yine ikinci rekatta oturacaksın, bir fasık olsun ama bu ilk oturuş farz değil. Farz olmadığına göre şimdi bu hazır, bu mantık hazırlığı hadisi şerifi dinleyelim. Evet. Abdullah İbn-i Buhayne'de ve kâne min ashâbin Sallallahu Aleyhi nebiyyâ sallâ bihim z-zuhrâ. Evet Abdullah İbn-i Buhayne. Buhayne. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını kıldırdı bize Fakama fi'r-rak'atayn ulaya'ni lam yajlis. İlk iki rekat kıldırdı hiç oturmadan kalktı. Fakama nas'ahu. Herkes ondan beraber kalktı. Hatta ben, bu, ben burada namaz kıldırsam herkes itiraz ediyor. yani. <gülüyor> hep bana itiraz ediyorsunuz. <gülüyor> hatta hatta idha qada's salata Namazı bitirinceye kadar herkes Resulullah uyumuş. Ventezaran <gülüyor> nas'ahu. Anıyamadım. Hatta eğer kadı ve intizar ederler hu. Namaz bitmiş. Resulullah'ın herkes Resulullah'a selam vermesini bekliyor. Keber ve huve Resulullah otururken tek <gülüyor> tekbir aldı. Demek Resulullah hatırladı o zaman. Fazcele secdeteyn Burada kimse onu hatırlatmıyor. Evet. E, o ikinci rekatta oturmamış. 4 rekat kılmış. Demek Resulullah kendisi hatırlamış oturmadığını o zaman ne yaptı? Hemen iki secde yaptı. Çünkü namazın dükünlerinden bir eksik yok. Selamdan önce. Sadece bir unutma var. O unutmanın karşılığı. Çünkü eksiği gidermedi yani. Sadece bir unutma var. Unutmanın karşılığı iki secde yapmış oldu. Şimdi gördünüz mü? Bakın. Yani ayette secdeden arkasında tesbih et, emri olduğu için ee, o da işte o son kadeyi yapmadığı zaman yapıyor sonra da secde, secdesini yapıyor, eksiyi tamamlıyor. Ama ilk kade farz olmadığı için o, an, o olmasa da olur, o zaman ne yapıyor? Sadece iki secdeyle namazını tamamlıyor. Şimdi bu konuda zannedersem mezheplerde fazla bir problem yok. Hanefi Hanifi mezhebine uyar aslında bu. Aynen sizin dediklerinizi söylüyorlar. Yani. Çünkü bu hanefilerde bir namazın rükünleri var bir de e, el vacibat dedikleri ama esasında sünnetle e, kendilerine rivayet edilen şeyler. İşte bu ilk oturuşu bunlar vacibat bölümünde ele alıyorlar. Diyorlar ki bu, bununla ilgili herhangi bir rükün olduğuna dair bir şey yok. Bunun tek delili Resulullah hep böyle yaptı. Dolayısıyla Resulullah'ın hep böyle yaptığı şeyler bizde namazın vacibat, asli vaciplerindendir namazın asli vaciplerinin ihlali sehif secdesini gerektirir, namazı bozmaz diyorlar. Peki nasıl Kade-i ile Kade-i Ahire arasındaki farkı nereden çıkarıyorlar ki birine farz, birisine vacip diyorlar? Öyle bir rivayet var mı, Böyle bir bu, şey var? E, Kade-i Ahire'yi namazın rükünü olarak kabul ediyorlar. Tamam diyorlar. da delil ne? Ben onu bulayım. Mesela, ve edbares ve, ve ve hmm. sücudu delil almadıklarını biliyorum. İnşallah yanlıyorumdur. Çok isterim yanılmayı yani bu konuda. Ben onu şimdi bir bulayım. Evet tamam sen bulursun onu. Peki o zaman yani burda Hanefilerde de e, şeyde e, ilk iki oturmadıysan seyir secdesi yaparsın da Hanefilerin farkı şu ana kadar anlatılanlar gibi değil teşehhüdü okuduktan sonra önce selam verirsiniz bir tarafa ya da iki tarafa kalkarsınız yani teşebbühten sonra selam verirsiniz ettehiyatü salli bâlik okursunuz sonra selam verirsiniz. Bu, bu yok işte şeyde. Resulullah'tan gelen rivayetlerde bu yok. Hani Hanefiler bunu ilave etmişler. Ya da böyle bir rivayet varsa bilmiyorum şimdi okuyacaksınız. Buyurun. Devam edelim. Şimdi var mı öyle bir rivayet? Hatırlıyor musunuz? Siz hatırlıyor musun? Ben yok. ben bilmiyorum yani görmediğim bir rivayet olabilir. Ben şahsen ha. bilmiyorum. Şimdi şekinde şek kif şek Hah. Şimdi şüphe. Şüphe. Evet namazı eksik kılmayı gördük, fazla kılmayı gördük. 2 İki rekat, ikinci rekatta oturmamayı gördük. Şimdi şüphe. İki mi kıldım, üç mi kıldım? Namazın içerisinde ya da namaz bittikten sonra şüphe ediyorsunuz, değil mi? namazda ziyade kılmış ya eksik kılmış, o ravi hatırlamıyor. Ondan sonrasını okuyayım falan Meseleme Kila La Hu ya fi salatı şeyi. mm Resulullah eksik ya da fazla kılmıştı. Onu tam hatırlamıyorum ama Rasulullah soruldu ki yeni bir şey bir şey mi oldu namazda? Kala namazken. Ne oldu ki diye sormuş Resulullah. Kalın sallaydı keza keza. Şu şekilde selam verdin. Hani şu şekilde namaz kıldın demişler. Fe sana fe sen de recleyi ve istikbal kıblata ve sen de secdeden ısınmasın. Evet ayaklarını toparladı, kıbleye döndü. iki rekat iki secde. yaptı ve selam verdi. Falan mı? Ama burada Burada bir eksiklik yok Eksiklik ne burada? Şey unutmak var. Sebe. Neyi unutmuş ki? Şey ziyade kıldı ve eksik kıldı diyor ya. Ama bunun tamamlaması yok burada. <gülüyor> devamını okuyayım. Ha oku. Felemma aqbara aleyna bi vecihı qala. Yani Resulullah geri dönmüş şöyle demiş. İnnehu llahu hadese fi sıratıhi venenabbetu kun bihi. Eğer namazda bir o, az önce haruncu okumuştu o hadisi. Namazda eğer bir değişiklik olsaydı ben ona siz önceden haber verirdim diyor. Ve laqinne innema ana mislukum. Ben de tıpkı <gülüyor> sizin gibi bir insanım. Siz nasıl unutuyorsanız ben de unuturum. Ben unuttuğum zaman mutlaka bana hatırlatın diyor. Sizden hanginiz namazında şüphe ederse sevabı araştırsın. Yani düşünsün, hani iki mi kıldım, iş mi kıldım kendine göre doğru hangiyse ona baksın diyor. Ve onun üzerine eksiğini tamamlasın. Yani iki kıldım, iki mü mü kıldım, Zanlı galibine göre hareket etsin. Ha, üçtü, üçtü galiba, iki değildi. O zaman üçte devam edersin. <gülüyor> Heh, o eksiği tamamlasın, sonra iki secde yapsın, diyor. Bu Hanefi mezhebinde böyle zaten. Tamam mı? Hadis bitti mi? Bitti. Tamam. Bu Hanefi mezhebinde Senin Hoca söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Kadı ahire ne erkanındandır? Onunla ilgili Khasan şöyle bir şey söylüyor. Hı, hı Yani son oturuş niye namazın mükünlerindendir. Khasan dediğimiz yani Bedavî Sanayi diye Hanefilerin çok önemli bir kitap şey kitapları vardır. Onun yazarı Rasulullah ee, Resulullah kale lil erabiye ellezi allemaha es bir Arabiye namaz kılmayı öğretirken ona şöyle söyledi. İze rafa'te ra'seke min akhiri secdeti ve qa'dete kadre teşehhudi fakat temmet salatuke. Bunu söyledi. Ondan sonra şu şu yorumu yapıyor. Yani mana vermedin ki. Yani işte son secdeleri yaptıktan, secdelerden başını kaldırdıktan ve bir teşehhüt miktarı oturduktan sonra artık namazın tamamlanmıştır senin demiş. Ve şöyle diyor: "Allaka temame salati bil qa'dedil akhirati ve erade bihi temamel farzı." Tamam. Buna varız. Tamam yani Resulullah diyor bununla son oturuşu kastetti farz bununla tamam olur dedi dolayısıyla bu, bu rükündür tamam bu, bu, bu istidalar gayet doğru ama her zaman söylediğimiz gibi Resulullah bunu söylediyse mutlaka bir ayete dayanıyordur İşte bu mantık bizde yok yani bizim geleneğimizde bu mantık yok az önce tekrar edeyim işte hikmet kaybolduğu için bu mantıkta kaybolmuştur evet tamam şimdi gelelim şeye Hanefilerde Enes hocanın söylediği gibi Adam şek Diyor ki en uygun olanı yani en en doğru olanı asahhu indehuydu değil mi? Aslahu me asahhu. Hadi ta Ha doğruyu fefeli <gülüyor> teharrasu. <gülüyor> Doğrusunu araştırsın diyor. Bu konuda hanifler ne diyor? Şimdi hanifler diyorlar ki bir adam namazın rekatları konusunda herhangi bir şüphe yaşarsa ve bu ilk kez onda olduysan buna şey yapmasın. Ee, şey, bu namazı tekrar e, bozar ve kılar, tekrar baştan kılar. ilk kez olduysa. Ha, şüphe ilk, de, ilk kez olmuşsa. Hı hı. Bak mesela Resulullah böyle bir şey onda da ilk kez olmuş ama bozmamış. Evet. Ancak e, vakit varken namazı kılıp kılmadığında tereddüt edenin namazı e, gibi olur bu diyor. Namazı, namazı kılmamış sayılır. Yani. Namazı tamamladıktan sonra rekat sayısında şüphe varsa bu böylesi bir şüphe itibar edinmez namazlık tamamını, selam verdikten sonra şüphe ederse, bu şeytan vesvesesi olur. A ama Hı. namazı kıldıktan sonra, namazın rekatları konusunda kesin bir zannı galip varsa, bu konuda bir şüphesi varsa, bu defa namazı tekrar kılması gerekir. Yani namaz bittikten sonra, iki mi kıldım, üç mi evet. kıldım şüpheleniyorsa, ve bu, bu ciddi bir şüphe, gerçekten ya, ya üç kıldım galiba, evet, diyorsa yeniden. galiba yani zannı galip, o yeni zaman başlıyor. yeniden kılacak yeni diyor. O değil de, burada bir soru şu, namaz kılıyor, namazın içerisinde adam iki mi kıldım, üç mü kıldım diye şüpheleniyor. Ya, bununla ilgili görmüştüm de, bu böylesi bir şüpheye şey yapmaz diyorlar. Şimdi yok, Hanefi mezhebinde benim hatırladığım şu, istersen sen şimdi bakarsın ha. bu arada, zannı galibine göre hareket eder, üç rekat kıldım diyorsa, üç sayar, bir rekat daha kılar üzerine, ondan sonra secde-i bulunur. Ama, şimdi dört mü kıldım, yani şeyde e, yani mesela akşam namazına şüphelenecek olursa Neyse sen istersen ona bir bakta şey yapmayalım. Diğerler vakit kaybı olmasın. Bakarsın yani doğ, doğru hatırladığımı zannediyorum ama bir hata yapabilirim. Yok yok bir dakika mezhepler Şafii dinine Aynı ya. konuyla alakalı mı? Aynı konuyla alakalı. aynı konu. Biti dedim hadis de onun için. <gülüyor> tamam şey. İza iza saha ahadukum fi felem yadri vahidetten sallâ em <gülüyor> Heh, yani bir adam namazında unutur da bir rekat mı kıldım? iki rekat mı kıldım? diye tam kesin ka şey yapamazsa karara varamazsa <gülüyor> tabi karara varmadığın zaman bir rekat kesin iki rekat da şey yapamıyorsun zannı galibine ulaşma o zaman bir rekatın üzerine devam etsin diyor <gülüyor> İki mi kıldım? Üç mi kıldım? diye şüpheleniyorsa <gülüyor> O zaman iki üzerine bina kılsın. Çünkü iki kesindir. Aynen ala Üç mü kıldım, dört mü kıldım şüpheleniyorsa o zaman üç kıldığım kabul eder. Selamdan önce ha. Selamdan önce, selamdan önce iki secde, iki secde yapsın. Bak burada da dikkat edin. Yani Hanefilerin yaptığı secdi şey, şey değil bunlar. Bu hadislerin hiçbirisinde o çıkmadı. Yani Hanefiler tahiyyatı okur, selam verirler sonra tekrar tahiyyat salli bari işte diyor, duaları okur, selam verirler. Bu hiçbirisinde yok hadislerin. iki, iki tane selam, secde yapar ve selam verir. Tamam. Evet şimdi devam. Tamam. Tamam. <gülüyor> <iki tane gülüyor> tamam şey? i̇şte evet şimdi tamam. devam. Şafilerde e, namazda kişi iki mi kıldım, üç mü kıldım diye şüphe ederse, bu konuda şüpheye düşerse en düşüğünü esas alacak kendine her zaman Tam için. Tam bu hadislerde evet, olduğu şey. gibi. 2 mi 3 mü? 2. Hiçbir zaman 3 olmaz onda. 3 mü 4 mü? 3'tir o. 3'ten devam edecek diyor. Demek ki hem bu hadis hem de ihtiyata esas alıyorlar. Selam verdikten sonra diyor. Kıldı bitti namazı. Acaba eksik mi kıldım falan diye düşünürse diyor. Buna hiçbir şeyde itibar edilmez. Tam kıldığı şey yapılır. Çünkü diyor bu çok güzel. kişinin başına çok büyük zorluklar doğruluyor. Bu çok güzel bir şey tespit. Çünkü siz evet. namazınızı kıldığını, mı? Abdest miydim diyeyim? Abdest olmaz, olmasaydın kılmasın evet. namazını. Kardeş. O konuda hiç diyor dikkat aldım lazım. Bu adım şeytan, adım. şeytan vesvesesidir ona evet. pabuç kaptırmayacak. Ay, kıldım ama acaba acaba namazda basıyor? Kıldıysan kıldın. Evet. Bu namazın içerisinde olan şüphelerden dolayı. Ondan sonra çünkü şeytan adamı yakasını bırakmaz, hasta olursunuz, hastaneye gidersiniz yani Bak birçok insanlar yarım saate, bir saate abdest alamaz. Yok şurası mı kuru kuru, burası mı kuru kaldı? Ne kum? Bir kere yıkaldım, bitti kardeşim. Daha o iki, esnada bir de şey çok yanlarda, kesin olacak hatadaki şey Abdest evet. aldım, iki saat sonra diyor acaba şuram kuru kalmış mı diye falan de şüpheleniyorum da. İki saat geçmiş, Tam bir şey Nasıl tam yani <gülüyor> Tam bir şey tam şey. <gülüyor> Evet. Peki şeyde şafiye muharip bir şey olmaz genellikle beni de. Hamdi ise ee, şey e, Şüphede e, duyarsa, eğer <gülüyor> e, şüphesi e, yaptıktan sonra zahil olursa e, bu durumda e, secde yapmaz. Yani şüphe duydu. Yani iki mi üç mü kıldım dedi ama yok emin oldu tamam çıkıldı. Emin çıkıldım. oldu sonra bu emin durum oldu, secde tamam. yapmaz. tabii elbette evet. orada şüphe sayılmaz evet. o. E, ama ikinci az olanı esas alarak yaptıysa yine secde ha. yapmaz. Az esas yani alarak yaptıysa gene, gene secde yapmaz evet, diyor. şafiler iki evet. tamam hadise uyuyor, burada evet. uymuyor. Ama şey olmuşsa, e, şüphesiz ayrı olmamışsa az olanı esas alır, e, bu durumda secde yapar. Tabi zannı galibini esas alır diyende e, öyle bir görüş de var mesela. O zaman Hanbelilere haksızlık yapmayalım. Şimdi 2.3 mü kıldım diye şüpheleniyor, emin oluyor ki 2 kılmıştım. Tabi burada secde secdesi evet, yapmaz evet, diyor. Gördüm. Tamam. O zaman bir yanlışlık olmadı yani. Aklına evet, sonradan Tabii. aklına girersin. Yaptıktan evet. sonra. Yok yok. Namazın içinde iki üç mü kıldım diye şüpheleniyor. Karar he karar veriyor. Artık orada şeye gerek yok. Şafiler de var. Çünkü Hanbeliler Şafii'ye muhalefet etmez de onun için şaşırdım az önce. Evet. Yani bu tür konularda he, bazı konularda ederler. Şimdi Ahmet bin Hanbel'in enteresandır fıkıh kitaplarına bakın. Bir konuda üç tane görüşü vardır. Birisi Hanefi mezhebine, birisi Maliki mezhebine, birisi Şafii'ye uyar. Peki senin görüşün ne? Benim görüşümde o. Ne? İşte Hanefi böyle demiştir, Şafii böyle. Tamam, burada diyorlar hocam, biz hadisleri şey yapıyoruz. Peygamberimiz selamdan sonra yaptığı yerlerde, öyle şekilde, önce tamam. yaptıkları yerde, öyle şekilde. Tamam. Tamam. Hanefiler diyor. öyle diyor. İlk kez geldiyse yeni baştan kılar ama ilk kez değilse namazı yeniden kılması icap etmez. Araştırmada kalbin şahitliği yeterlidir. Diyor. Tamam, devam ediyoruz. Ondan sonra sev secdesi yapar. Evet. Kanaate varırsaki ki bu kadar, secdesine de gerek yok değil mi? Kanaate hasıl olursa ama yok sev secdesi var orada. Sev secdesi yapıyor hocam. Yapar, evet. Yani ben e, iki mi üç mi kıldım diye şüphelerinde, zanını galibine göre hareket eder ama yine sev secdesi yapar. Hanefilerde. Evet, şia. Şielerde kâsiru diyen bir istilah var. Yani, yani birisi çok şüpheli, çok şüpheli şey olsa şeki hiç itibara alınmaz. Ha, bazı insanlar vardır ki bak bu da çok önemli bir kavram. Adamda vesvese hastalığı vardır. Bunun şüphesine hiç dikkat edilmez. Bu şey şeydir. Onu hiç, hiç onu yok sayacaksınız diyor. Bu da çok önemli bir husus. Evet. Sonra şeklere bakacak. İlk birinci ya ikinci reket şek yaparsa bu yani madem ki yine namaz başladın de düştün sen namazın batıl diyorlar yani hiç ha, aynen buna... hanefiler gibi i, i, e, ha, hanefilerden yo, yo, farklı fer, farklı, Hanef farklı farklı ilk iki rekatta şüphe ettiysen namazın olmaz tekrar başla diyor ama hadis hadiste biliyorsunuz o ilk iki rekatta da şüphe etsen e, birinci rekat üzerine bina edersin dedi. Evet, burada. Evet. Ama üçüncü ya dördüncü reyketlerde şek ederse hangi reket? bana ber ekser koyuyorlar yani üç mü dediğin mü dediği zaman dört diyeceksin üç demeyeceksin ama namazı bitirdikten sonra salam verdikten sonra oturarak yerine doldurmak için ehtiyat namaz kılınır oturarak iki reket ya da ayakta yani bir rekat namaz ederek dolduruyor yani. Ha, bu çok farklı bir şey, diyor ki şimdi namazda üç rekat mı kıldım, dört rekat mı kıldım diye şüpheleniyorsan dört rekatı esas alırsın, üçü değil. Oturursun namazını e, bitirirsin, selam verirsin. Selamdan sonra değil mi? Evet, selam. Selamdan sonra oturduğun yerde iki rekat ya da ayağa kalkarak bir rekat namaz kılarsın, böylece o eksiği tamamlamış olursun. Yani evet. oturarak kılınan iki namaz, bir oturarak, oturarak bir namazdan Oturarak kılarsan rekat eşittir. bir rekat yerine geçiyor, eğer kalkarsan. Evet. Sonra yani. şeklerde de hangi durumda mesela şek yaptı, ben şey yaptım mı? Mesela Ruku yaptım mı acaba, yapmadım mı dediyse, rükûden geçtiğinde, secdeye mesela yetiştiğinde o şek'e hiç etimat etmez yani. hesaba alınmaz, etibar verilmez. Yani rükû yaptım, yapmadım mı diye aradaki şeylerde Secde hatırlıyorsan yani tam yarıyanda hatırladıysan yaptı. Yani yerinde, hatırlıyorsan, kısım, yap diyor. yerinde hatırlıyorsan yap ama, ama yeri geçtikten sonra olursa yapma. Versahat koyuyor. Evet. Çünkü yani. şey, şeytan vesvesesi orada devreye girer. Evet. Evet. Do yani bu da çok mantıklı bir şey. Evet. <gülüyor> Hadisler bitti mi? Biz bir hadis okuyun. Son bir hadise geldik. He. İnnel imam yahfi men veraahu diyor. Eee Ye Yekfi mi yekfulü mü? Yekfi. Yek i̇mam kendisine uyanlar için yeterlidir diyor evet. Feinsahel imamu fealaihi secdedes sehvi ve ala men veraahu eyyesudu mahu. Tamam eğer imam e yanılırsa imamın yanılması, cemaatin de yanılması sayılır. Yani cemaat de imama uyarak Huseyif secdesi yapmalıdırlar diyor. Feinsahel ahadun mimmen kalfahu. Ama imama uyan kişiler e namaz sırasında eğer yanılmışlarsa. Feleysa <gülüyor> alaihi onların sehiv secdesi yapması gerekmez. El imamı yekfihi. İmam ona yeter. Hanefi mezhebinin tam görüşü bu. E bu evet öyle değil mi? Bir dakika bir dakika bir, bir dakika bir dakika bir dakika peki sen böyle şeysizi konuşmak caiz değil. Aynen bu kaidelleştirmiş bir şeyi. Enes'in ve sehvül imami yucibi alel mütemmis secdet diyor. Evet, evet. İma, ima, imamın e, şeyi yanılması eee secdesi ve gerektirir. Evet mütemmis evet o evet ona e, imama uyan kişi içinde gerektirir. Ha. Evet. Ama fein seha el-mütemmin la el imam. İmam'a uyan kişi eğer yanılırsa onun ayrıca sehiv secdesi yapmasına gerek evet. yok diyor. Tam tamına hadise uymuşlar bu evet. konuda. Şafiler de aynı, Hanbeliler de aynı değil mi? Tam e, emin değilim hocam. Emin değilsiniz. Şey Biliyorum sen Abrahamansın da. Şimdi <gülüyor> Evet, Şia ne diyor? Aynı. Yani şiada, aa, diyelim, şey hadis-i şerife tam tamına. Mantıklı olanı bozar. Hemen? Mantıklı olanı Mantıklı olan da budur. Evet şimdi iş, işin sonuna geldik. Peki bu usulü nasıl buldunuz? Yani geçen hafta haftasıkkine göre, önceki hafta her şey birbirine karışıyordu değil mi oralarda? Bu daha iyi. Bana göre siz ne diyorsunuz bu usule? Benim için önceki haftalardaki daha iyi. He? O daha ya Her mezhebin tek tek bütün görüşlerini görmek açısından. Böyle daha çok karışık gibi geldi tabii dinleyen ne söylemesi mi? lazım ama aslında bu daha iyi Peki sen, sen ne diyorsun? Hangisi daha iyiydi? Bu mu önceki <gülüyor> mi? Evet, özellikle özdeş kanadasın. Sen ne diyorsun? Sen, sana göre? Ona ee, neyse, ekseriyet'e göre siz ne diyorsunuz? Peki evet. bu daha iyi diyenler el kaldırsın. E, çoğunluk e, e, kaldırmadığına göre Belki <gülüyor> tamam. Şimdi sorulara geçelim. İlginç bir şeyi ben hani aktarayım. Şafilerde farklı bir şey var. Bu e, şafi ilmi halinden bu bilgiyi aldım Halil için büyük şafi ilmi halinden. Diyor ki orada hani hangi durumlarda sev sevizisi yapılır? Onları saydık. Onları geçmeyeceğim. Sadece bu farkı ifade edeyim. Hanefi bir imama uyup da namaz kılan şafiler her namazın sonunda sev sevizisi yapmalıdırlardı. Bu güzel, iyi ki söyledin sen bunu. Çünkü bunu hep görürsünüz camilerde. Bunun sebebini öğrenmiş olursunuz. Bunun sebebi şuymuş. Diyor ki birincisi sabah namazı için. Sabah namazında şafiler konut yaparlar. Hanefi bir imam konut yapmadığı için sünneti terk eder. Sünnetin terkide de süresi gerektirir. Dolayısıyla Hanefi bir imamın arkasında sabah namazı kılan şafi mutlaka kendisi seyir yapmalı. İkincisi mutlaka yani ya sünnet, mutlaka ha, sünnet. değil de sünnet, sünnet yani yapmalı, sünnet, tavsiye ediyor. Yaparsa ediliyor. yapmasa bir, namazda bir şey olmaz. Evet. Diğer namazlarda peki niye böyle? Diğer namazlarda da diyor Salli barik okumak namazın sünnetlerindendir. Birinci teşehhütte, Hanefilerde de birinci teşehhütte sadece tahiyyat okunur. Dolayısıyla diyor birinci teşehhütte tahiyyat okumayan bir imamın arkasında namaz kılan şafiler, sünneti terk etmiş olacaklar için, salli, şeye, salli bari, o bütün bu tür namazlardan sonra sec yapmalıdırlar sünnettir diye. Sünnettir yani yapmasa evet. namazı olur. Şimdi evet. siz şeyde görürsünüz, e, siz selam verirsiniz, bakarsınız ki yanınızdaki birisi Hı -hı. selam vermiyor, iki kere secde yaptı, kartlı selam verdi. Anlayın ki onlar şafiidir. Evet. evet. Peki şimdi. Efendim? Ben ben Namazdan İmamdan bağımsız, imamdan ayrılmış oluyor. Hayır, i̇mamdan yani. ayrılmış oluyor işte. Şa Selamdan Şafii sonra. mezhebinin görüşü o. İmam Şafii Şafi değil, Hanefi. Evet evet. sorulara geçelim. Birinci soru şöyle. Hocam demiş, konuyu çok güzel anlattınız. Fakat hata yapıp da seyir seyircesi yapmamız gereken namazlar hani nadiren, ortalama ayda en fazla bir kez oluyordur. Bu hatalı namazlarımızı da diyor, Şiiler ve Hanefiler gibi baştan tekrar etsek günah mı girmiş oluruz? İçimizin daha rahat etmesi sebebiyle böyle yapsak. Ben şahsen daha iyi olur diyemem. Çünkü bu daha iyi olur sözleri işin işin çığırından çıkarıyor. Bu biz Cenab-ı Hak bize Allah bir, bir Rasul göndermiş. O uygulama yapmış, daha iyi, ol, daha iyi olan ya da iyi olan onun dediği, onun yaptığı gibi yapmaktır. Eğer bu daha iyi ben bunu şöyle yapıyorum dediğiniz zaman bunun sonu yok o zaman şeytan devreye girer ve e, sonu olmaz onun. Evet. Bir de imamın hatası niye cemaati bağlıyor? Ee, bir ayet örnek verilmiş. Mesela Allah kullarına zulmetmez. Yani evet, imamın güzel. yaptığı bir hatadan tüm cemaatin sorumlu olmaması güzel. açısından bir ayet delil olmaz şu, mı? Şu anda Ankara'da şey, Türkiye'nin imamı olan kişi bir karar aldığı zaman o karar beni bu alamaz diyen bir Türk vatandaşı var mı? Yani ne olursa olsun, yani geç, geçenlerde bir şey oldu, ekonomi sarsıldı, benim cebimdeki paraya bir şey olmaz dediğiniz zaman parayı kurtarıyor musunuz? Ya bu işin tabiatı budur yani imam imam uyduysan uydun. Yani imama niye uyulmuş ona? Ya uy uyurmak içindir imam yani, yoksa niye imam olsun ki? Bak yani arkadakiler de imamın yaptığını yapmışlar zaten. Yani. zaten Tabii yani imam e, e, önde Hatanı imam yapmışsa arkadaki de ya, arkadakiler... Yapması, evet. Evet. Peki, unuttuğumuz bir şey vardı, soruyla tamamlamış olalım. Dinlediğimiz hadisler, cemaatle hata yapıldığında, yani farz namazlarla ilgiliydi hepsi. Peki nafilelerle ilgili bir farklılık var mı? Şimdi farz namaz nedir biliyor musunuz? Yani şu vakti şu vakitte işte öğlen oldu. Şu anda öğlen vaktindeyiz. 4 rekat namaz kılmamız Allah'ın emri. Tamam. Bu namazı kıl, kıl kılmak zorundayız. Bunu bu da herhangi bir tercih hakkımız yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi ilave 10 rekat daha ya da 12 rekat daha kılacaksak öğlen namazın önünde ve sonunda ayrı bir namaz kılayım derseniz Allahü Ekber diye başladığınız andan itibaren artık o namazdır. Aynıdır, hiç değişen bir şey yoktur. Artık onun, onun diğer namazdan herhangi bir farkı yoktur. Yani oradaki tüm ögeleri yerine getirmek zorundasınız. Farklı görüş olan var mı mezheplerden? Farklı bir görüş olacak mezhep var mı? Ne diyor? Şeyde fark mı? Şey o zaman şuna. İbn-i Siri'nden mesela bir görüş naklediliyor. Diyormuş ki o nafilelerde seyirseydisi olmaz i̇bn i Sirin demiş ki nafilelerde sevisizliği olmaz evet. şeyde ama Şafilerde falan Şafilerde de bir şey yok diyorsun evet. Ya yani şiilerde de nafile namazları yürüyerek de mesela yapabilirsin. O öyle şartlar yok. Olduğu dolayısıyla çok farklı. dedi yani. Yani namazı Resulullah tabi şeyde e, bineyinden nafile namaz kılmıştır da yani nafile namazda sevisiz sevisiz sadece farzardadır diye bir ibare varmış şiilerde. Evet. bir var. Mı şi bir tamam. çünkü şartlar farklı oldu diye dolayı tamam evet. şiirlerde varmış yani sadece farzlarda evet. Evet. namaz esnasında e, aklımıza gündelik e, işler falan geliyor e, bu durumda namazın konsantrasyonu çoğu zaman bozuluyor sev yapılmalı mı? yok ondan dolayı yapmana gerek yok şeytanın ne işi var yani sen şeytan ne demişti Cenab-ı Hakk'a لَاَقْعُعُدَنَّ sıra tekel الْمُسْتَقِيمِ Onlar için sen doğru yolun üstüne oturacağım dedi. Kardeşim sen doğru işinde namazdır. Sen namaza başlamadan şeytan senden niye uğraşacak ki? Namaza başladığın zaman uğraşacak. Çok tabi bir şeydir yani. Şeyde bir hikaye anlatırlar benim baya hoşuma gider. Birisi Ebu Hanife'ye gelmiş demiş ki ya babadan atadan kalma çok değerli bir yüzüğüm vardı onu bir yere koydum ama Koyduğumu biliyorum da yerini bir türlü bulamıyorum. Demiş ki iki rekat namaz kıl ama aklına hiçbir şey getirme demiş. Ama bak dikkat aklına bir şey getirirsen bulamazsın demiş. Ondan kolay ne var demiş. kendisi iyice konsantre, konsantre olmuş namaza başlıyor. Birinci rekatta hiç aklına bir şey getirmiyor. Gayet düzgün bir şekilde namaz kılıyor. İkincisinde hani bu şeytanlar sürekli bizimle beraber ya onun yanında olan şeytan yüzüğün yerini haber veriyor adama hemen o namazı nasıl bitirdiği <gülüyor> şey yapıyor. çabucak bitiyor. Dolayısıyla bakın siz namaza durmadan aklınıza herhârinize gelmeyen şeyler gelir. Bunu engel olamazsınız. Bu gelir. Yapacağınız tek şey ben öyle anlatıyorum yani arkadaşlar akılda kalsın diye namazınızı boğaz köprüsü gibi sayacaksınız. Gelen araba gidecek. Birisi bir dakika durduğumu bütün trafik tıkanır. Hiç kimse hiçbirisiyle ilgilenmeyen, gelen gitsin, gelmesin engel olamazsınız. Evet, evet. E, Diyelim ki uykuya kaldık veya unuttuğumuz için namaz vaktini kaçırdık. Bu durumda hatırladığımız zaman veya uyandığımız zaman e, namazı kılacağız. Peki bu namazı kıldıktan sonra ayrıca bir seyir seydisi gerekir mi? Yok, ondan dolayı seyir seydisi değil çünkü o, gider, unut, o unut, o unutma değil bu o şey yani kılıp kılmadığını vakit geçiyor sonra hatırlıyor. Kılıp kılmadığını yok orada orada sevş cezası yok. Bu namazın kendi içinde olan bir şeydir. Yani namazın e, erkanı namaz kılıyorsun. Öbründe e, şey yok. Ne diyor Allahu Teala? Bize dua ettiriyor. Rabbena la tu'akhidne innesi nesina wahtana. Unutur ya da hata yaparsak bizi sorumlu tutma diyor. Ama burada namazın içerisinde zikirde bulunmak zorunda olduğun için o zikri e, yani sürekli zihnin uyanık olacak çünkü namazı zikir için kıl diyor sen orada hata şey yapıyorsun, yanlışlık yapıyorsun. Yani namazın içindeki, da, bir hata namazın içindeki bir hata başka, o başka yani. Evet. Evet. Bir de o şeyi anlatırken fazla kişinin kılan kişinin durumunu anlatırken hani dördüncü rekatta oturdu kişi selam ve Beşinci rekatta da fazla kıldığında e, Gelip seyir secdesi yapıyor. Bir daha selam veriyor mu vermiyor mu bu konu hakkında? E, işte, görüşte selam vermiyor. Selam vermiyor gözüküyor. Tam, Çünkü verdiği vermiyor, için yani. O son beşinci selam rekatı Selam vermiş evet. bitirmiş sadece iki tane secde. Orada selam gözükmüyor bir şey daha. Evet. Düşmek, üzere bir <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Düşmek üzere olan bir çocuğu tutmak için namazı bozan kişi ne yapar? Namazı bozulmaz ki o. Evet. Geçen hafta, Geçen hafta, şey hafta gördük, yani namaz bozulmuyor. Çocuğu tutar ve namazına devam eder. Yani hata da değil sevse yani de gerekmez orada çünkü o çok önemli bir usul. Evet. Evet. Yani görevdir. Mutlacık tabii, tabii ya. Yani. İmamın arkasında namaz kıldığımızda imamın okuduğunu anlamıyorum çünkü ben namaz kılarken anladığım ayetleri okuyorum. Böyle bir durumda ne yapmalıyım? Cemaatle namaz kılmak ne kadar doğru? Yok, cemaatle namazı kılacaksın bir kere. Yani imamlar arkasında yüksek sesle okuyorsa onu da dinleyeceksin çünkü o Allah'ın emridir. Araf suresinin galiba 204 ya da 205. Yani orada ince. zikir durumu ne olacak? Yani Esas soru. Neyse artık çözülmezse Fatiha ile idare edeceksin. Fatiha'nın manasını bildiğin için artık sen ondan <gülüyor> idare edeceksin. Evet bir açık kapı var yani yine. E, Müslümanların çoğunluğu namazda okuduklarını anlamadan ezber üzere kıldığını hepimiz biliyoruz. Bu durumu en kolay bir şekilde nasıl çözebiliriz? Önce ben şeyi tavsiye ediyorum, elinize o küçük küçük şeyler var. Mesela biz... Şeyi 30. cüz onun için öyle bastırdık ki şuraya koyasınız, elinize alıp okuyasınız yani. Evet. Alır okursunuz, tamam Bak ver bakayım, sıkıyor mu mi? Doğru ayarlamış mıyız? Mesela şimdi şurada heh, Sığıyormuş ya. Kolay, iyi, iyi ayarlamış ya. Tamam. Buradan, tamam. Zor bir şey değil yani. Evet. Zaten bunun, bunun namazı bozmadığını geçen hafta evet. okumuştuk, evet. Yani demiş ki şafiler selamı neden imamdan sonraya bırakıyorlar, bunun anlamı nedir diye. E, İmamı uymuş olmak için, Evet. E, önce imam yapsın ki arkasından biz yapalım, beraber yaparsak ayıp olur demiş oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani uymuş olmak için mantık yerinde bana göre. Evet. Geçen hafta Adem peygamberden peygamberimize kadar şeriatların hepsi aynıdır. Fakat Yahudilerde hükümler farklılık göstermiştir dediniz. Peki tüm peygamberler verilen şeriatların aynı olduğunu delili nedir? Geçen hafta onu okuduk ama herhalde hatırlayamamış bu soruyu soran kişi. Şura suresinin 13. üçüncü ayeti. Evet. Evet. Şimdi bir kabir azabı sorulmuş. Herhalde onun yeri değil. Cuma namazını da geçtik herhalde. Cuma nasıl kılınırdı diye. 3-4 hafta işledik. E neyse o sen sor sorun. Cuma ya. nasıl kılınırdı Resulullah döneminde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Cuma namazı ezan okunduğunda Resulullah minberde olurdu. Ezanla birlikte herkes camiye gelir. Çünkü namaz için çağrı yapıldığı zaman namaza koşun, emri var. Ee, Resulullah arkasından farzı kılar, yani iki rekatı kılar. Hutbeden sonra iki rekat kılar. Ondan sonra da Allahü Teala e, Cuma Suresinin 11 ve 12. ayeti değil mi? فَاِذَا قُضِيَتِ salatu فَاَنْ تَشِرُوا فِي Namaz bitti mi hemen dağılın namaz, yani selam verince dağılır. Rasulullah da dağılırdı, ashabı da dağılırdı. Ama şu anda çok ciddi bir zaman kaybı var Cuma günleri, bak dikkat edin. Hiç zaman kaybı yok zaten Rasulullah'ın hutbesi de uzun değil, kısa. Zaman kaybı yok. Bak minberde ezan okunuyor. Ve ezan biter bitmez Rasulullah hutbesini okuyor. Arkasından iki rekat namaz kılınıyor ve dağılın diyor ayet-i kerime. Ama bugün onun zıttı şeyler yapılıyor. Kaçıncı ayette? 10-11. 10-11. ayetmiş Cuma suresi. Kaçıncı sureydi? 62 mi? 62. 62. sure. Evet. Namazda yapılan eksiklikler ve hatalar sebebiyle Seyir Seyircisi bütün namaz için bir kere mi yapılır? Yoksa hatayı yapınca hemen o sünnet ve farzın içinde mi yapılmalı? Bütün namaz için bir kere yapılıyor. Evet. İkindi ve yatsının e, sünnetlerinde, ilk sünnetlerinde ikinci iki rekatın oturuşuna yani birinci teşavvütte salli barık okunmasa seyir sözcüsü gerekir mi? Yatsı namazının ilk sünneti diye bir namaz yoktur. Şimdi Hanefiler ona sünneti gayrimüekkete demişler ve diyorlar ki işte Resulullah bazen kılmıştır yani sünneti gayrimüekketeyi tarif ederken öyle söylüyorlar ama arkasından da yatsının ilk sünneti anlatırken bu konuda hadis yok hadis olmaması müstahap olduğunu gösterir diye anlaşılmaz bir ifade kullanıyorlar. Bir kere yasın ilk re, ilk sünneti diye bir namaz yoktur ve olamaz. olamazın nereden çıkarıyorsunuz derseniz? Çünkü Allahü Teala vezüle fəm minelleyil diyor. Gecenin günüzü yakın vakitlerinde. Siz o e, yasın namazının farzının önüne bir başka namaz koyarsanız yakınlığı o başka namaza verirsiniz. Yasını ver, vermiş olmazsınız. Onun için yani. Resulullah'ın bütün uygulamaları mutlaka Kur'an-ı Kerim uygulamasıdır. Bak sabah da farzından sonra yoktur. Çünkü farzından sonra araya bir namaz koyarsanız yakınlığı farza değil başka bir namaza vermiş olursunuz. Şimdi bu bir kere yok. İki namazının ilk dört rekatı iki iki kılınıyor. Hanefi mezhebinde bütün dört rekatlı namazlar iki ikidir aslında. Şafii birlik birlikte kılınmasını mekruh görür. Hanefiler ee, ikindi namazının iki iki kılınmasını uygun görürler ama öğlen namazını yani acayip bir mantık o da farz o da farz efendim işte öğlen namazının farzından önce olduğu için farz gibi kılınır derler. Yosa o da iki artı iki yani hanefilere göre o da öğlen namazı da iki artı iki yani öğlen namazının sünneti de iki artı iki ikindi'nin sünneti iki artı iki dir bu sebeple. Sad-ı okumamış olmamak o olmak namazın e, eksiği değildir. E, bu mezheplere göre. Herhangi bir seyir secdesine gerek yoktur. Evet. İş sahibi ve tarikat ehli hanıma kaza namazı yoktur dedim. O gün namaza başladı. Ama ertesi gün tarikatı böyle namaz olmaz dedi. Ve kadın artık namaz kılmıyor. Bu kadının vebali kimin olur demiş. Vallahi vebali evet. kendisinin de olur. Bu fetva'yı veren kişinin de olur. Yani ona güvenerek herhalde olacak. Şey de nasıl olsa kazanımız var diye. Bir kere bu Kanal 7'nin bir Ramazan programı vardı. Ee, i̇lk defa orada nasip olmuştu namazın kazası yoktur diye bir konuşma yapmıştım. Sonra Ankara'dan bir milletvekili arkadaş buraya geldi. Yahu dedi namazın kazası da yokmuş dedi ben hemen namazımı kılmam lazım falan, çok hoşuma gitti. Yani i̇şte yani bak şimdi bu Allahü Teala'nın koyduğu kural Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyi e, sıkı bir uygulaması. Şimdi herhangi bir kişi bir vakit namazı vaktinde kılmazsa, ömrünü namazla geçirse bile onu kapatması imkansızdır. Yapacağı tek şey tevbe edip bir daha bunu yapmamaktır. Onun için namazın ben, ben namaz kılamıyorum, kılma, kılmıyorum, kılarım inşallah. Bu bir Müslümanın ağzından çıkacak bir söz değildir. Namazı kılacaksın ve kılacağın o farzlardır. Başında sondaki sondaki nafileleri kılarsan iyi olur ama kılmasan ondan sorumlu değilsin. Evet günü Cumaya bağlayan gece ölülere Yasin suresi okunmasının bir yararı olur mu? Şimdi. Ölülere Kur'an okumanın hiçbir zaman yararı olmaz. Bırak Perşembe işi. Şeyde bir bizim bir yakınımızı def, defnettik şey, işte, şeyde mezarlıkta. Ondan sonra millete dedim ki, şimdi hepiniz birer Fatiha Fatih okumak isteyeceksiniz değil mi? Yani, konuşmayı bitirdikten sonra el Fatih'a demedim tabi. El Fatih'a demedim bakın bunun sebebi var. Şimdi elinize açtığınız Fatihe okuyacaksınız. Orada da ölen kişi var. Sizi duyduğunu farz edin. Duyuyor ve size cevap veriyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. İşte hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yani Allah ne yaparsa güzelini yapar dediniz. O ne diyecek vallahi anladım ama iş işten geçti. Siz siz şey yapın. Benim artık anlasam ne olur, anlamasam. Ne. Rahim, Rahman ve Rahim'dir, iyiliği sonsuz ikramı boldur. Evet çok doğru bana çok iyiliği ikramı oldu ama ben kıymetini bilmedim, siz bilin diyecek. İyyâken a'budu ve iyyâken eselah, şi maliki hesap gününün sahibi ve yetkilisi Evet zaten beni beni perişan eden de o bitti yani diyecek değil mi? Bana niye hatırlatıyorsun zaten ben onun sıkıntısı içerisindeyim, nasıl hesap vereceğimi gördüm. <gülüyor> İyyâken âbudü ve iyyâken estâhin. Ya Rabbi biz yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Ne diyecek? Benden geçti hemşerim tekrarlayıp da canımı sıkma diyecek. Demeyecek mi yani? Yani konuştuğunuzu düşünün. Yani farz edin ki bir cam arkasından konuşuyorsunuz. sıratal <gülüyor> sirâtal bizi Bize doğru yolu göster. Hemşerim bana gösterdi ama görmedim. Sen düşün diyecek bunu değil mi? Sırâta'l-lezînen amd âleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kişilerin yolunu gayril mağlubu aleyhim gazaba uğramamış ve raddâlin azıp sapmamış olanların yolunu göster. Bana gösterdi ama ben bir şey yapmadım. Siz diyorum kardeşim diyecek. Yani şimdi hapishanedeki kişiye çalışmanın faziletinden anlatıyor. Şey, hocanın bir tanesi şey demiş bu ölüye Kur'an okumak trafik kazasında ölen bir kişinin başına gelip trafik kurallarını ona okumak gibi verilir. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Gerçekten güzel söylemiş ya. <gülüyor> Dolayısıyla Kur'an'ın hiçbir ayeti ölenler için değil, yaşayanlar içindir. Evet. Bitti mi? Peki sizden soruları olan var mı? Aldık mı? Ha, tamam. Ha, bu nafya sistem değişti değil mi? Peki hadi Allah hepinizden razı olsun. İnşallah iyi olmuştur bugün farklı bir yöntem uyguladık sağa sıra aley